čekaste. Merhaba kainat. Bugün 12 Şubat Cuma, yıl 2010, ay 2, gün 43, Kasım 97. 1431, Hicri Sefer 28, 1425, Rumi Ocak 25. Fırtına. Günün tarihi. 96 yıl önce bugün 12 Şubat 1814'te Türkiye'de ilk hava postası gerçekleşti. 201 yıl önce bugün 12 Şubat 1809'da İngiliz doğa bilimcisi Charles Darwin Shrewsbury'de doğmuştu tabiat biliminde bir çığır açan Darwin bütün canlıların milyonlarca yıllık doğal bir gelişim gösterdiklerini ileri sürdü ve bu iddiasını kanıtladı türlerin evrimi adlı ünlü eserini yazdı ve 19 Nisan 1892'de İngiltere'nin Kent şehrinde öldü yemek listesi gün 43 Etli yaprak dolma, da zeytinyağlı pırasa, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da açıkradyo.com.tr'den de yapıyoruz. Açık Gazete programına da başladık. Haftanın son Açık Gazetesi. Ömer Madra, abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Takvimlerde fırtına gösteriyor. Biz de fırtınanın üzerinde gidenleri görüyoruz. Anlatan bir şarkıyla açılışımızı yaptık da Doors grubunun, efsanevi Doors grubunun klavyecisi, kurucusu ve çok aynı zamanda başka hem şarkıcı hem prodüktör hem yönetmen. Çok birçok özelliği de bulunan Rayman Zarek'in bayağı ciddi bir org or ve piyano çaldığı klavyeli Tuğuşlu çalgıları çaldığı bir parçaydı. Onun doğum günü Ray Manzarekin 1939'da bugün Illinois doğumlu bir müzisyendi. O vesileyle bir de gelecek zaten nesillerin sürekli olarak fırtınalarla boğuşmak zorunda kalacağı da bir dünyanın habercisi. İyiz. Aynı zamanda ona da bir atıf yapalım. Ve hemen başlayalım. Romanya'da son 25 yılın en sert kışı yaşanıyor diye bir haber var. Amerika'da da yatışmaya başlamış. Öte yandan da Haiti'de depremin tam birinci ayı doldu. Ve korkunç rakamlar var. Yani 230 bin kişiye vardı. Ölenlerin sayısı resmen açıklanan. 1 milyon kişi de evlerini kaybetti. Şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya oldukları söyleniyor. Çünkü mevsim yağışları biraz da erken olarak başlamış. Yağışların sele dönüşmesinden ve tabi bulaşıcı hastalıklarında buna ilave olmasından, yayılmasından kaygı duyuluyor. Başkent Porto Prens'te yetkililer evsiz halkın yağışlar yüzünden zor durumda kaldığını söylüyorlarken Hakikaten bir yüz karası insanlık adına da bir kepazelik yaşandığı söylenebilir çadır bile verilemedi insanlara yani bütün insanlık hayitlerin depremden zarar gören insanların açıkta kalanlarına bir çadır bile vermeyi başaramadı sonuç olarak Amerika'nın burnunun dibinde naylon örtülerde ne bulurlarsa onu örtünerek yatan Binlerce hatta yüz binlerce insan olduğu söyleniyor çadırlarda. Hiç İyice. deprem olmadan bile e, sadece New York'ta yaklaşık 1 milyon kişinin aynı şekilde çadırlarda, naylonlarda e, değil hemen burnunun dibinde e, büyük şehrin ortasında Merkezinde. yattığı bir yerde olduğumuz için normal sayılabilir bence. Evet. Sistemin doğası gereği verimli değil. Şimdi oraya gönder o çadırları parasını alabilecek mi? Yok. Her şey çöpe yani. Yeniden yapılandırma çabalarında sonra para kazanabiliriz ama buradan değil. Evet, yani hani bir süre önce onların bir para kazanıp yeniden yapılanmanın parasını ödüyor olmaları lazım ki bir anlamı olsun bütün her şeyin. Evet, kalıcı barınaklar inşa etmeye çalışıyor demiş Voice of America haberi ama pek öyle görünmüyor durum doğrusu. Barınak ve hijyen koşullar sağlanamıyor, öyle anlaşıldı. Tatsız bir hafta sonu haberi daha... Pakistan'da bir kuzeyde bir polis eğitim merkezine girişlen bir intihar saldırısı olmuş. 8'i polis 15 kişi umuru adi deyip geçebileceğiz tabii. Hı hı. En az 30 yaralı var. Orada böyle bir kan göldüğü götürmüş durumda. Irak'ta da bir ölüm haberi yok ama adını X -E ya da Z diye okunuyormuş o Blackwater şirketi. daha. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük Paralı asker şirketi ve korkunç işlerden sorumlu olduğu yolunda binlerce iddia var. Güvenlik şirketi 250 çalışanını sınır dışı etme kararı almış yalnız Irak. Çünkü bir, e, bu, adını Z yaptı. XE diye yazılıyor. XE ama Z okunuyormuş. Blackwater özel güvenlik şirketi, paralı asker şirketi. Amerikalı diplomatları Irak'taki korumakla görevli ama Bağdat'ta 17 Iraklı sivil öldürmekten de yargılanıyordu. Kökten dinci bir iş adamının Erik Prince'in kurduğu ve hakkında hem bir film hem de müthiş James Scale'ın kitaplarından okunduğu üzere devlet içinde devlet niteliği taşıyan müthiş hı hı. bir örgüt. Fakat mahkeme ...Iraklı sivilleri öldürmekle suçlanan Blackwater çalışanların davasının düşmesine karar verdi Amerika'da. Irak da biraz buna öfkelenmiş ve sınır dışı etmiş Blackwater Geç olsun güç olmasın diyelim. Yani bu Amerikan adalet sistemine bir itiraz olarak evet böyle yapmış. İçişleri Bakanlığının kararına itiraz etmiş mi diyorsun Blackwater? Edemez demiş. Yok artık. Hiç o kadar da değil. 3 gün içinde Irak'ı terk etmek zorunda olduğunu açıklamış. Peki benim sorum şu. Haftanın küçük kuyzinden bir soru sorayım abi. Bu 250 çalışan sınır dışı edilirse Z grubundan Amerikalı diplomatları Irak'ta kim koruyacak? Ee, Amerikan ordusu olmaz mı? E, olsaydı o zaman niye özel? Paralı da askerlere yine kor verim, korutsunlar. Yine maliyet e, yine geliyoruz plastik tentelere. E, yani çünkü asker olmadıkları zaman uğraşman gerekmiyor. Tanıyorsun tanımıyorsun devlet olarak hiç kafan ağrımıyor. Başında hiçbir sıkıntı yok. Üstelik maliyeti çok daha düşük çünkü e, asker üzerinden kamu görevlisi olduğu için yapman gereken harcama bu insanlara yapmana gerek yok. Bunlar zaten ölmeye ve öldürmeye gidiyorlar. Bir de dava ne gerek var. gibi açılsa da sonuçlandırılamıyor. Ama şimdi kim koruyacak işte? Yeni bir şirketle yeni bir taahhüt anlaşması yapılması lazım alelacele. O zaman da Erik Prince'in paralıcıkları ne olacak? ya Eric... Ben onun derdindeyim ya. Yok o beni de sıkıyor yanlış anlama. Ama hani Blackwater gider yerine Whitewater gelir. Sistem Olurma devam abi. ettiği sürece... Olmaz mı? Biz alıştık Erik Prince'e. <gülüyor> ben onu i̇şte sevdim. Kökten deyince adam. Ee, yani, yani Paranın dini ol... imanı yok mu? Gidip tıkır tıkır insan öldürüyor. Hani Bunun içinde bir şirketleşme yapısı içindeki. Yani şirket demek nazik bence bununla ilgili ama. Şey gelecek ya işte kıyamet günü. Hı hı. Neydi onun adı? Hep unutuyorum. Armagedon Armageddon. Armageddon'a inanan bir adam bu. Çok güzel. Yani inanmaya inansın. Bir itirazım yok. İnançları sorgulayacak değiliz ama. Yalnız sizinkiler de bir karar vermek zorunda biliyorsun. Ya Hristiyan olacak toptan bütün Yahudiler yoksa <gülüyor> hepsi cehenneme gidecek. Onun da Benim için sorun yok. Ben uzlaşabilirim. <gülüyor> Sen onun farkındasın yani. Erik Prince'e anlat bunu. Evet durum bu. Şimdi gelelim Türkiye'nin en ilginç Ve dönüm noktası diye nitelendirebilecek davalarından biri faili meçhul saldırılarda öldürülenlerin aileleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdiler. Hem meclis başkanıyla hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleriyle hem de parti gruplarıyla görüştüler. İlginç bir yani hakikaten önemli bir Dönüm noktası denebilir fakat tabi umutlanabilir miyiz o ayrı bir konu bu ikisini ayırt etmek lazım yani tarihi bir e, durum var yalnız meclise girenlerin adları can yoldaşları diyorlar kendilerine hakikaten de hepsi e, Türkiye'nin önde gelen gazetecileri yazarları polisleri akademik kimlikli insanları yazarları çizerleri Hepsinin üzerinden geçen bir silindir var. Ölümcül kanlı bir silindir var. Ve nihayet ilk defa 30 yıl sonra bir araya gelerek büyük bir vatandaşlık baskısı yaratmaya gidiyor iş. Yani bu ölenlerin aileleri kabul edildi. Görüntü alınmasın ardından da basına kapatılan görüşmeler yapıldı. Ee, sadece e, Milliyetçi Hareket Partisi çok meşgul olduğu için gündemi ailelere randevu vermemiş. Bu da her iki tarafı da sıkıntılı bir görüşme yapmaktan kurtarmış da olarak da göze, gö, gözükebilir. Cumhuriyet Halk Partisi... Grup Başkan Vekili Kemal Anadolu görüşmede faili meçhul cinayet varsa o cinayetlerin faili bizatihi devlettir demiş. Bu arada da ufak bir sürtüşme olmuş. Nukhet İpekçi görüntü alındıktan sonra yapılsın görüşme deyince aranızda karar verin dedi ve sözünü bitirmediğini söyleyerek biraz asabi de davrandı Kemal Anadolu Fakat yani verilen dilekçe çok ilginç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne acılarımızı getirmek istemedik diyorlar. Onlar bizim mahrem alanımız. Hukuk talebimizle geldik. Olaylara çok yakından tanık olmuş kişiler olarak geldik. Siyasi bir hesaplaşmanın içinde de değiliz diyorlar. Hep birlikte meclisin çatısı altında yüzleşmemiz gerektiğine inanıyoruz diyorlar. Sürekli halindeki bir hukuk dışılıkla yüzleşmemiz gerekiyor yani burada önemli uzun uzun düşünülerek aralarında hukukçular da bulunan bu insanlar ölenlerin kardeşleri çocukları eşleri çok etraflıca özenle çalışılmış bir hareketi başlatıyorlar seçilen bütün kelimelerinde özenli olduğunu düşünüyorum ben şahsen Süreklilik halindeki bir hukuk dışılık. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Hepimiz tanıklığımızı getirmeliyiz diyorlar. Hep birlikte sorabilmeli ve cevaplayabilmeliyiz. Bunun için hepimiz bir yurttaş sorumluluğu olduğunu, hepimiz için bir yurttaş sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Yani aktif vatandaşlık kavramı, ta eski. Yunan'a kadar geri götürebileceğimiz, Aristoteles dönemine kadar geri götürebileceğimiz ve Türkiye'nin fevkalade ihtiyacı olduğunu da ben şahsen düşündüğüm bir kavramı. Çünkü diyorlar, cinayetlerin ardındaki örgütlenmeler ortaya çıkarılmadıkça bu tür suçların tekrar tekrar işlendiğini edindiğimiz tecrübelerden biliyoruz. Biz hepinizden daha iyi biliyoruz. Artık fotoğrafı çok net görünmeye başlayan bu hukuk dışılığın sona erdirilmesi talebimizle geldik. Emir komuta zincirine ulaşılmadıkça geride kalan, kaçan, kaçırılan, korunan, gizlenen tüm suçlulara ulaşılmadıkça bu cinayet dosyaları kapanmış sayılmasın. Bu aydınlatma yolunda sorumlulukla yürüdüğü için 32 yıl önce katledilen savcı Doğan Üzün raporundaki son sözleri ineleyerek durumu bütün açıklığı ve acılığıyla sunmak için buradayız diyorlar. Çok önemli bir gelişme gerçekten bu. Sonuç çıkar mı dersen bilmiyorum. Zaten onlar da bilmiyorlar. Dün canlı gazete programına çıktılar Can Dündar'ın NTV'deki NTV'deki ve eee Son derece dikkat çekici, hiç sulu gözlü, acılı bir durum asla yoktu ama kararlılık vardı. Mesela İlhan Erdost'un eşi Gül Erdost tarih kitaplarında bunların hiçbirinin yer almadığını söyleyerek önemli bir noktaya parmak bastı. Tabi tarih kitaplarında hiçbir şey yer almadığı için onunla da bağlantılı olabilir. Yani Cumhuriyet'i kurduktan sonra... E ...Türkiye milleti sağ kulağın üzerine yattı... ...ardından sırt üstü biraz yattı... ...sonra da sola doğru döndü gibi bir şey var... ...tarihe bakacak olursak. Evet, tabii tabii... Yani ...şüphesiz ama bu da tabii yani... ...pek çoğunun... ...eşleri, babaları, Hı -hı. çocukları... ...yanlarında öldürülmüş... ...yani onlar temas halindeyken... ...hiçbir zaman unutulamayacak... ...hiçbir zaman tarihe mal edilemeyecek... ...bir geçmişe yani ...unutulamayacak bir durum yaşadıkları için... Bunların kendileri için bu en temel gerçeklik olan şeyin hiçbir çocuklarının e, tarih kitaplarında falan okutulmaması onlar için ayrı bir tabii farklı bir hiper gerçeklik gibi oluyor o açıdan. Hı hı. Yani öyle düşünmüyor insan tabii. Doğal olarak evet. yani başka türlüsünü beklediğimden değil sadece evet. hani durumun çapı, boyutu ve hani e, derinliğini bir daha anlatabilmek açısından söylemiştim bunu. Evet yani Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu çok dikkate değer şeyler söyledi bana soracak olursan programda ve her şeyin üstünde bir güç var şeklinde bir anlayış var. Bu bir kaçış yolu mu diyor. Yani bu noktada altını çizmemiz gereken önemli bir şey var. İlk temas Adalet ve Kalkınma Partisi ile başladı. 20 imzaya ihtiyaç var. Yani bugün... ...gündeme alacağız sözünü işitmedim. ya yani hepsi samimi olduklarını söylediler diyor... ...ve gerçekten de samimi karşılandık biz mecliste. Hem meclis başkan vekilleri... ...anayasa komisyonu başkanının gözleri dolmuş ...ağlamış yani. Hı hı. E, bütün bunları da muazzam samimi olduklarına inanıyoruz... ...ama 20 imzaya ihtiyaç var dedi mesela. Yani Taşlatmak samimiyete değil için. 20 imzaya mı ihtiyaç evet, varmış? Bunu söyledi Şengül Hablemitoğlu. Hı hı. Yani ben bugün gayet samimi ve iyi niyetle karşılandık. Hepimiz inanın dediler diyorlar. Samimiyetimize inanın diyorlar milletvekilleri işte meclis görevlileri falan partililer ama gündeme almak için gerekli imzaları hemen topluyoruz diyen ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir şey var. Zaten şeyden de bir gelişme olmamış. Yani Milliyetçi Hareket Partisi meşgulmuş işte görüşememişler. Bence iyi olmuş o da. Çünkü tavırları biraz daha netleştirebilen, netleştiren bir şey. Ee, yani polis müdürü, genç polis müdürü bu işlerin üstüne gittiği için öldürüldüğü düşünülen e, Cevat Yurdakul'un eşi Ülker Yurdakul'da bir umut bizi yaşattı diyor. Yani irade, burada siyasi iradeye ihtiyaç var sadece. Ben yaparım derse o zaman cinayetler aydınlatılabilir. Basit bir şey diyor yani. Biz Hı -hı. bütün aileler çok acı çektik. Anlatmak gerçekten çok zor. Yani bu anlatılamaz diyor. Biz bunu hepimiz biliyoruz. Ama bizi ayakta tutan buydu. Zaten bu umut bizi yaşattı ve umudu yitirmememiz e, gerektiğini düşünüyorum diyor. Ve çok ilginç şeyler de söylediler yani. Pek çok dava bitmemiş durumda. Ve tamamen safsaklanıyor. Sıradan yorgun bir tavırla gene misiz edasıyla yaklaşılıyor. Mesela Şengül Hablemitoğlu. hiçbir akıbetini bile bilmiyorum diyor. Ne olup bitti. Tamamen karanlıkta kalmış bir şey. Halbuki gözümün önünde oldu hadise diyor. Yani... Tetiği çekenin cezalandırılması bile son derece önemli. Bu bile yapılmıyor diyor. Yani arkasındakilerden geçtim. Azmettiren, karanlık güçler deniyor işte gücümüzü aşan, devleti ima eden pek çok söz var. Ama tetiği çekenin cezalandırılması bile yapılmadı diyor. Yani Eşimin soruşturması devam ediyor mu diyor. Bitti mi? Hakıbetini bile bilmiyorum ki. Ölüm bağıra bağıra geliyor. Sonra tehditler bize de yöneliyor dedi. Mesela kendisine de imalı tehditler geliyormuş. Yani eşinin öldürülmesinden sonra üstüne gittiği için. Yani böylesine korkunç bir tablodan bahsediyoruz. Ve bu korkunç tabloyu aslında yıllardır mesela. Böyle ne bordan. Avramitoğlu'nun eşi ee, tek başına yaşıyor. Yani bizim haberimizle olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Evet bu açıdan son derece e, önemli yani dönüm noktası niteliği taşıdığına benim nezdimde, benim nazarımda hiç şüphe yok. Fakat bu bir umutlu, dönüştürücü bir şey olur mu? Ancak belki bunun meclisin sürekli olarak zorlanması ve belki de sivil itaatsizlik yani Gandhi'nin de bütün dünyaya da gösterdiği yöntemlerinde devreye gerekirse, ya yani meclisin iradesi yetmiyorsa, çünkü ola da konuşuldu canlı gazete programında eğer meclisin ya yani siyasi irade teşekkül etmezse ne olacak sorusuna bütün kanallar denilecektir şeklinde bir kararlılık gösterdiler. Buna e, pek çok aile de dahildi. Tabi mesela Bu iş öncelikle ben bununla her zaman bunca yıldır yüzleşiyorum diyen Nüket İpekçi'nin babasının kurşun delikleriyle delinmiş ve kanlı gömleğini bastırarak göğsüne çıkması ve ben bununla yüzleşiyorum hepimiz yüzleşmeyiz yüzleşmek zorundayız demesin üzerine Bir yüzleşme sürecini başlatmaya çalışıyorlar. Mesela zaman aşımına da insanlık suçu, siyasi cinayetlerde zaman aşımı olamayacağı söz konusu. yani Mesela şöyle basit şeyler de konuşuluyor. Bunların çoğunu da bilmiyoruz doğrusu. Bir cehalette kaçınılmaz olarak hepimizde var. Birleşmiş Milletler'in insanlığa karşı suçlarla ilgili düzenlemesinin Türkiye tarafından kabul edilmediği. Gerçeği ortaya çıkıyor. şimdi Bu bir uluslararası hukuk meselesi gibi. Hı hı. Halbuki bu kabul edilirse bu tarz cinayetlerde, siyasi cinayetlerde zaman aşımı işlemeyecektir demişler. Meclis konuya sahip çıkarsa bu olur tabii. Yani ufak bir düzenlemeden ibaret mesele. Şimdi tabi Adalet ve Kalkınma Partili Bekir Bozdağ toplantının ardından sorular üzerine ailelerin taleplerini aldık değerlendireceğiz diye konuşuyor. Ayşenur Bahçekapılı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması konusundaki tavırlarının ne olacağı sorusuna ne cevap vermiş biliyor musun? Konuyu henüz arkadaşlarımızla görüşmedik. Görüşünce bir açıklama yapacağız. Yani onun için işte son derece önemli bir Tarihi denebilecek bir gelişme bu. Hı hı. Ama ne sonuç vereceğini görmek için tamamen takipçisi olma. Yani mesela e, dünkü e, bu ailelerin konu edildiği televizyon toplantısında şey de söylendi. Hangi aile yakını söyledi hatırlamıyorum ama burada medyaya da muazzam bir rol düşüyor dedi bunun takipçisi biz ne kadar takipçi olmaya çalışıyorsak yetmez medyanın da takip etmesi gerekir dedi. Bugün bakıyoruz mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Zaman Gazetesi'nde birinci planda yani şeyde görülüyor sadece onun dışındakilerde öyle bir şey görünmüyor. Bu da hoş değil değil mi? Yeterli değil. Ne denebilir ki yani? Hakikaten e, durumun çok net olduğu, çok açık olduğu ama e, bir o kadar da umursanmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu Türkiye'de de ilk defa oluyor. Son derece üzerinde iyi çalışılmış olduğu açıkça görülüyor. Bütün ailelerin fertleri orada konuşanlar ve konuşmayanlar. Hazırlanan metinler, yapılan olağanüstü bir sükunet hakim öyle arada bir, bir damla gözyaşı dökülüyorsa da öyle geçiyor yani hiçbir dramatik unsur yok. Adalet arayışı var, kararlılık var ve bu bir sivil ne derler? Bayağı bir eyleme dönüşmüş vaziyette sonunu görmek gerekiyor. Yani mesela Abdi 'ye dönecek olursak işte bir Yıldırım Yıldıray Oğur yazmıştı. 13 Eylül 1978'de kanatlı J78 tatbikatı sırasında işte sonradan JITEM'i kuracak olan Jandarma Yüzbaşı Arif Doğan'ın da yer aldığı tatbikat Milliyet Gazetesi o zaman muhabir göndermiş tatbikatı izlemek için. Kenan Evren'in ülke bölünüyordu diyerek darbeye gerekçe gösterdiği Hilvan Siverek Şemdinli'de büyük Kürt ayaklanmaları çıkmış. Askerler hükümete sıkı yönetim ilan etmesi için bastırmaya başlamış. Ecevit başkanlığındaki hükümette sıkı yönetime direniyor ama sonunda yıl sonunda Maraş katliamı oluyor. Şimdi burada çok ilginç bir şey var tatbikatta. Düşman turuncu kuvvetlere Kürtlerin günlük hayatta giydiği yöresel kıyafetler giydirilmiş. Senaryoda bir tuhaf düşman turuncu kuvvetler Hakkari Yüksekova'daki bir köyü ele geçirmişler. Güya oradaki herkesi öldürdükten sonra askerlere tuzak kurmak için sanki günlük hayat devam ediyormuşçasına yöresel kılıklara girmişler. Gerillaların kıyafetlerini giydikleri arasında bebek beşiği sallayan, yün eğiren, yayık yap hayran yapan kadınlar da var. Herhalde tuzağın bir parçası olarak düşman kuvvetlerinin arasında çocuklar da dolaşıyor. Şimdi tatbikat fotoğrafları ertesi gün gazetelerde çıkmış 78'de. Büyük bir tartışma çıkmış ve bir tatbikatın düşündürdükleri başlıklı yazısında da bir yazar diyor ki Cumhuriyet'in Kürt politikalarını o dönemin şartlarına göre epeyce sert biçimde eleştiriyor. Sonra da anlamı ve amacı acı acı düşündüren bir tatbikat bu diyor. Kışkırtıcıların eline mükemmel bir fırsat veren talihsiz bir tatbikat diyor. Kim bu ifadeleri kullanan? Kim? Abdi Pekçi. Bir hmm. yıl sonra öldürülecek. Şimdi böyle bir yüzleşmeyle karşı karşıyayız. Ve yani Doğan Öz, savcı Doğan Öz işte onun da dediği gibi ne kadar acılı da olsa bunu bütün açıklığıyla ve acılığıyla sunmak için buradayız diyor. Diyorlar ya aileler Doğan Öz'ün sözü ya Doğan Öz bu olayların üzerine başbakana mektup yazıyor Ecevit'e. Yani rapor veriyor. Kontrgella ve başka şeyler üzerine. Derin devlet üzerine. Ve o da öldürülüyor. Ve Doğan Öz'ün öldürüldüğü sırada işte bütün bunlar olurken ağaca filan. Hasan Fehmi Güneş mesela İçişleri Bakanı Ecevit Bike bu dosyayı yürürlüğe koymuyor. Elimden bir şey gelmiyor diyor. Şimdi elimden bir şey gelmiyor diyen bir başbakanın ya da onun İçişleri Bakanı... ...beni aşan güçler vardı... ...bizi aşan diyor... ...elimden geleni yaptım diyor... ...hatta Belma Akçura programda... ...savcıyla görüştünüz mü... ...deyince de... ...Kızcı Hanımefendi... ...sizi böyle konuşmaktan men ederim... ...ben devletin İçişleri Bakanı'yım... ...diye devleti koruyor... ...hala... 30 küsur yıl sonra... ...ve şunu söylüyor... biliyor ...ben gereken her şeyi yaptım ama... ...beni aşan güçler vardı... ...peki neden... Gerek başbakan gerekse iç işleri bakanı istifa denen bir müesseseyi hiç düşünmemişler. Biz bunu yapamıyoruz. Bizim üstümüzde güçler var. Olmuyor o zaman. Deselerdi bu kadar bir cinayetler kepazelik zinciriyle karşılaşacak mıydık acaba? Bugün rantinge kadar uzanan ciddiye alınmayan aynı şeylerden bahsettiler mesela Rant davasında görülen bu hafife alma hatta alaycı sinik tavrın ta o zamanda bütün davalarda Doğan Öz davasında da Hablemitoğlu davasında da hepsinde de polisin soruşturmasında ya tehdit mektubu geliyor diyor Hablemitoğlu'nun eşi mesela bunu gösteriyor bunu da ciddiye almadılar diyor. Olur böyle şeyler havası içindeydiler diyor. Yani bu tarz bir Devlet anlayışı içinde yaşadığımızı da herhalde unutmayalım. Naçizane benim bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret. Açık a hundred pounds to play and then he said hey listen I'm gonna fix this world today because I know what's missing any go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 play yes he did oh yes he did now can't you just see him walking around and around digging the clay up off the ground doing just what he should do to make a living People let me tell you what he did Just a hundred pounds of clay Gene McDaniels'dan dinledik Yaratılış efsanesi Anlatıyordu Tam da Darwin'in Doğum gününe rastlayan Doğum yıl dönümüne rastlayan Bir günde çaldığımız bir parça Gene McDaniels'ın bu parçası 1960'ların Başlarında çok ...ün kazanmıştı. Ama biz... ...McDaniels'ın doğumu münasebetiyle çaldık bunu. 1935'te bugün doğmuştu Kansas'lı. Bir müzisyen şarkıcı. Evet açık gazetede devam edelim. Haberlere dün... ...dünle ilgili bir şey vardı. ilginç Radikal gazetesinde... ...Selendi'den göçen... ...Romanlara ya da... ...Çingenelere verilen sözlerin... ...tutulmadığını belirtiyordu... Muazzam sürgün manzaraları başlığı altında muazzam sefalet tabloları çiziliyordu. Üç ailenin bir evde yaşadığı, çatıların brandayla kaplı olduğu, Haiti'den bahsetmiyoruz, çocukların betonunda emeklediği fotoğrafları da var, Kömür, kömürün bitmekte olduğu, eşyaların berbat olduğu, ve çöplükte bulduğum halı devletin verdiğinden temiz diyor. Mesela Selendi'de linçten kurtulup Salihli'ye sürülen Seyfettin Sepetçi, Son gelen aile biz olduk. İki gün camide yattık. Başkan, kaymakam, valilik her aileye bir ev dedi. Üç aile bir aradayız. Her aileye bir oda var. Yıkanamıyoruz. Tek odada soba var. Çocuklar soğukta yatıyor. Kömür bitti demiş. Durum bu. Selendi'deki son durum. Selendi'de değil tabi şeydeki. Serkan Ocağın haberi bu. Dokuz yıl çalışıp aldığım minibüsüm Selendi'de yanmasa çalışır geçinirdim diyor ama biri öyle demiş. Birisi de çöpte, çöpte bulduğum halı devletinkinden temiz demiş. Devlette de kızmış madem kötüydü malzeme ne aldılar falan diye. Devletimiz asabi yani evet. öyle cek, cek e gelmez evet. fazla. Sever de döver de icabında o devlet baba o. Evet, bir şey de değişmiş değil mi? Yer adı değişikliği var. Sen onu takip ediyordun. Ee, evet bir, bir adet de yer adı değişikliği var. Bugünkü gazetelerimizden birinde. Aslında hiç itirazımız olan bir yer adı değişikliği değil aslında. E, Yavuz Sultan Selim mahallesinin adı e, değiştirilmiş ve Pir Sultan Abdal mahallesi olacakmış. Üstüne üstlük e, bunun sebebi de Vatan Gazetesi'nde. Sür manşette bugün. E, Erdoğan'mış. Başbakanımız Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan mahalle baskısını araştıran Profesör Binnaz Toprağ'ın uyarısı sonrası talimat vermiş. Sultanbeyli Belediyesi Alevilere açtığı dava geri çekmiş. Yavuz Sultan Selim mahallesinin adı da Pir Sultan Abdal mahallesi oluyormuş. Evet Alevilerin itirazı şey tabii değil mi? Yani Yavuz Sultan Selim e, e, tarihte bazı seferine sıkı... çıkarken Doğu Seferi'ne arada geride pek arkadan kendisine vurmasınlar düşüncesiyle olsa gerek. Orada bulunan bütün Alevileri, Kızılbaşları falan öldürmüş. Yani 30 ila 40 bin kişinin katledildiği hı hı. biliniyor. Dolayısıyla Yavuz Selim adı Aleviler için çok sevilen, saygı duyulan bir isim değil. Alevilerin yani bulunduğu... duyulacak bir saygı durumda herhalde olmamasını anlamakta da gayet mantıklı. Ama mahalleye niye peki Yavuz Sultan Selim Mahallesi adı verildi derseniz... Orası belli olmaz. İşte ben de onu soruyorum yani. Peki Hrant Dink Caddesi'nin adı niye Ergenekon Caddesi? bunu da bilmiyorum. Ben de. Yani oluyor böyle şeyler düzeltilebiliyor demek ki. En azından bunu görmek güzel. Ee, yani aynı Sultanbeyli'nde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin Pir Sultan Abdal Mahallesi oluyor olması gibi e, Ergenekon Caddesi'nde istiyoruz Hrant Dink Caddesi yapmak. Ama gerek yok demişlerdi. Demek gereklilik için... Ne gerekiyor diye e, oradaki Alevilerle konuşmakta da fayda olabilir. Bir şekilde e, dertlerini anlatmayı becermişler belli ki. E, ya da Binnaz Toprak'sa derdi anlatabilen başbakan Dünnaz toprağın derdinden anlıyorsa o zaman Binnaz Hanım'a söyleriz. Binnaz Hanım söylesin böyle mi hallediliyor işler bilmiyorum. Ama e, yani Sayın Erdoğan'ın hakikaten e, yüce bir kişilik olduğuna dair hemen altta manşet haber var. Yeğenini korumadı diye vatanda söylüyorlar. Biz bu haberi anlamlandırmakta bayağı bir zorlandık ama hani buyurun siz anlamlandırın diyerek ortaya atalım. Erdoğan'ın ağabeyinin oğlu Mehmet Erdoğan İstanbul'da 50 kilo esrarla yakalandı diye başlıyor haber. Haber bu değil ama. Başbakan gereğini yapın dedi. Yeğen Erdoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi İnanabiliyor ya, musunuz bak, sayın abi, dinleyiciler Buna ben de inanamıyorum <gülüyor> Gereğini yapın demiş ne alicenaplık Üstüne üstlük Yani Erdoğan'ın ağabeyinin oğlu olmasına rağmen Tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ki <gülüyor> yani Yok, Yavuz Sultan Selim'de bile Olmazdı bu <gülüyor> Yani 50 kilo esrarla yakalanan e, Mehmet Erdoğan ve 11 arkadaşıyla ilgili başka ne yapılabilirdi diye herhalde sormak gerekiyor ki hukuk devletiyse bu. Da ben ondan öte vatan niye bunu bu şekilde manşet yapmış onu sormak gerektiğini düşündüm. Yani başbakanın gereğini yapmayın deme hakkı olmadığına göre. Hikmetinden sual olunmaz. Vatanın mı Erdoğan'ın mı? Medya, medyanın. <gülüyor> Anladım. Hazreti medyanın. Hakikaten e, sual gün... edemedim zaten. 8 tekel işçisi kadın e, de tekelde bir e, şey oldu. Ankara'da 58 gündür hak arayışında olan dün itibariyle konuşuyorum. Tekel işçilerinden 8 kadının da belki Cumhurbaşkanı'nın evine geldiğini ve Emine Erdoğan'la görüşmek istediğini, e, 3 saat sonra içeri alındığını grubun çıkışta da bir işçinin "Başbakanla görüştük, gayet olumluydu." dediğini de Dün vermemiştik aslında, verememiştik bu haberi de. Başbakanın ne söylediği bir söz verip vermediğine dair sorulara da onları Türk işte görüşecekler şeklinde konuşmuşlardı. Umut verici bir gelişme gibi görünüyordu çünkü sadece Emine Erdoğan'ı görmeye gitmişler başbakanın eşini ama buna karşılık da başbakanın kendisiyle de görüşme sağlanmış olduğunu öğrenmiştik fakat... Bugünkü haberlere bakınca tekelden pek bir sonuç alınamamış herhalde değil mi? Yok hiçbir sonuç yok. Ee, aslında tekelde yine sonuç yok diye haberi de vermek mümkün. Ee, yani artık şey konuşulmuş ben anlamadım. Yani eylemi yapan Türk iş miydi yoksa bir rüya mıydı falan kısmı geldi benim aklıma daha çok. Çünkü e, biz Mustafa Kumlu'nun ağzından, Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun ağzından dinliyoruz hikayeyi. E, Kumlu şunları söylüyor. Başbakan yapabileceğimiz tüm imkanları kullanarak zaten 4C, 4C'likten çıktı. Ücretlerini iyileştirdik, süresini uzattık, kıdem tazminatını verdik, yeni haklar getirdik dedi. Bunun dışında hükümet olarak yapacakları bir şey olmadığını ifade etti. Durum bu demiş. Ee, bir daha sorulunca nasıl yani ne olacak şimdi, ne olacak şimdi, ne olacak şimdi diye Sayın Başbakan şu anda bununla ilgili yapılabilecek başka bir şeyin olmadığını ifade ettiler diye Sayın Kumlu e, hafif ağlamaklı bir tonlamaya geçmiş. Sonra da oturup değerlendireceğiz demiş. Aman ayakta değerlendirsinler diye düşünülebilir. E, ama eşim, ne olacak şimdi? Yani Sayın Başbakan'ı anlamış. empati de kurmuş Sayın Kumlu. Çok güzel. Ama e, yani Mustafa Kumlu şöyle de devam etmiş. Sayın Başbakan bu arkadaşları bu soğukta karda kışta gönderin diyor. Ayın sonuna kadar bunlar 4C'ye müracaat etsinler diyor demiş. Bu kadar insanı 50 küsür gündür sokak ortasında eylemde tutan sendika e, bu kadar insanı greve çıkartan sendika bu kadar insanı açlık revine sokan sendika şimdi empati kurma hakkına sahip midir? bilemiyorum ama e, memlekette yine her şey gibi bu da mümkünler arasında diye tahmin edebiliyorum fakat hala tabi bu da gene ne şekilde sonuçlanacağı konusunda e, bir şey söyleyebileceğimiz bir durum değil. Yani her an işçilerin yeni kazanımlar elde etmesi de mümkün olabilir bence. Çünkü direniş devam ediyor. Önemli olan o ve hala kamuoyunun ilgisi medyanın da kısmı ilgisi devam ettiği için böyle bir şey söylenebilir. Ee, ve Böyle işte. Devrimci karargah örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlar vardı. bunlarda yakalanan 18 kişi hakkındaki iddianamede hazırlanmış. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 8'i tutuklu 18 hakkında çeşitli suçlardan 47,5 yıla kadar uzanan 7,5 yıldan başlayan farklı hapis cezaları da değişen hapis cezaları istendiği de belirtiliyor. Bir başka davada Cem Gariboğlu Ee, yani hakikaten Cem Garibol davası e, bir garip durum olarak devam ediyor diyebiliriz ya da başladı diyebiliriz. Çünkü aslında başlamadan önce bir garip bir durumdu. E, yani bütün emniyet müdüründen kızlarına sahip çıksalarmış e, diyen Sayın Cerrah'ı unutmadık haliyle. E, bütün bu garabet vesaireyi geçelim. Şimdi artık e, dava noktasına gelindi. Ee, ne olacak? Belli değil tabii. ilk duruşma bu. Ee, i̇lk duruşmada Cem Gariboğlu hiçbir şey hatırlamadı neredeyse. Onu da hatırlamıyor. Bunu da bilmiyor. öbüründe e, zaten hiç görmedi falan diye devam eden bir ifadesi var. Evet hiç var. tanımadığı insanlar tarafından yedi ay saklandığını. İnternet başına... kafeye gelip bir adam Cem Cem diye bağırmış. O da aa herhalde beni tanıyor demiş. Birlikte dışarı çıkıp arabaya binmişler. Ardından 7 ay boyunca bu kişi Cem Bey'i saklamış. Evet. Ee, e, hikaye bu. Yani bu testeyle kafa kesmek gibi de korkunç şeyler ayrıntıları ayrıntı denebilirse buna. Ya yani güvenlik kameraları ve e, kasa fişine rağmen eee testleri cinayetten önce aldığını kabul etmedi. Cem Gariboğlu galiba önemli noktalardan biri hukuken buydu davadaki. E, hayır bunlar yanlış ya da e, yanlış hatırlıyor ifade verenler dedi. Hiçbir şey hatırlamayan bu konuda keskin. E, bu arada Yani Günever, mesela şöyle ayrıntılar da var işte yani kafası gövdesinden ayrılan bir insandan bahsediyoruz. Bunun taşınması bunun kanlarıyla ilgili de e, sorulan soruya da işte itiştik kafasını bir yere vurdu komodinin şeyine oradan çıkan kandır dediğini izah ediyor. Ailesi de bu anlayışta işte karşılamış bu izahatı böyle şeyler var. Yani daha önceki pek çok siyasi cinayette de gördüğümüz tarzda ifadelerden biri. Ee, evet. Ne diyorsun peki? Ee, Münevver Karabulut'un kardeşi e, bir saldırı e, düzenledi. Bu arada. Cem Galiboğlu'na karşı e, şırıngayı e, saplamaya çalışmış. İçinde kezzap ve çamaşır suyu karışımı olduğu söylenen İbrahim Enver Karabuz. E, saplayamayınca da fırlatmış. E, bunlar tabii ki çok tatsız durumlar ama... ...hukuk mekanizmasını ne kadar işleyip ne kadar... ...hak ve adalet e, dağıtma hissi verebildiğiyle de... ...bağlantılı ol, olabileceğini varsaymak mümkün. Ancak tabii e, hak veren, neredeyse empati kuran gazetelerde olduğunu söylemek lazım. Bu da işin e, garip kısmı yani... E, Bu arada bu saldırının ardından işte polisler hemen üzerine sıvı sıçrayan e, hastaneye yollanmışlar. Çünkü sıvının ne olduğu da bilinmediğinden bir panik durumu yaşanmış. Ve neymiş? Kezzapla çamaşır suyu karışımı olduğu söyleniyor. Son serbest bırakılmış kardeş. Öyle mi? E, altı, evet. Yani işin garip tarafı da tas tamam orası. Yani mesela Star gazetesinde bugün manşet haber bu. E, Kezzaf saldırısı. Kardeşten kezzaplı isyan diye empatiye neredeyse varan bir durum olmuş. Cem Gariboğlu Müniver Karabultu nasıl parçalayarak çöpe attığını anlatırken kardeşi Enver Karabultu yerinden fırlayarak şırınga ile kezzap attı diyor. Salonu keskin bir koku kapladı diyor. Tabii bu böyle bir şeyin aramada çıkmaması da yani dikkatli bir arama yapılmadığı sonucuna da varabiliriz herhalde ama bütün bunlardan daha tuhaf olan bence şimdi bu kezzap ya yani asit değil mi? Sülfürik asit tabii filandır tabii. sulandırılmış derişik vaziyette. Bildiğim kadarıyla eğer bu doğruysa e, o zaman ya da doğrulanmasına kadar geçen süre içinde neden e, serbest bırakılıyor? Kaçması ihtimali yok diye mi? Hmm, sanırım. Herhalde kaçma ihtimali yok diye. Delilleri yok etmesi ihtimali zor tabii çünkü delil el, elde ama yani bu kadar kolay serbest bırakılmıyor bildiğim kadarıyla taş atan çocuklar filan. Taş attığı iddia edilen çocuklar hatta. Ee, yani taş atsa da atmasa da zaten hani bir garip bir durum orada olan biten de e, bu terörle mücadele kanunu mağduru durumundaki çocukların geçiyoruz zaten onlar çünkü terörist. Terörle Mücadele Kanunu e, bunu öngörüyor. Havada, karada, hangi yaşta olduğuna bakılmaksızın ne olursa olsun herkes örgüt üyesi olabilir diye başlayan bir şey neredeyse. Gene bir adalet problemi sanki var gibi. Yani yürütme, yargı ve yasamada 3 üç, üç kesimde de problem görüyorum. Ne dersin? Avya Ligba bu işe. E, dün yaptığımız haberlerde zaten gayet gayet bunu söylemiştik yani mesela işte bu açılımlarla da çözülebilir mi? Açıyorlar mı hakikaten? Hani Sürekli bir çalıştaylar, yarıştaylar, otuştaylar falan böyle hani giden böyle bir durum var. Yani diyecek çok fazla bir şey yok herhalde. Mesela işte şimdi sanatçı açılımı yapılacak. Ne demek olduğunu zaten anlayamadığım gibi hangi sanatçılar, niye onlar, niye öbürleri değil, niye falan diye hani binbir niye koymak kolay. Peki bu ıı, katil zanlısı Cem Gariboğlu'nun davasında bir de bir başka tuhaflık daha olduğundan bahsediyordun. Ee, bir başka gariplik daha da vardı hakikaten. Ee, o kısmıysa hani aslında konu etmek gerekiyor mu? Evet bence gayet gayet konu etmek gerekiyor. Ee, Cem Gariboğlu'nun e, davasında aslında tabii doğal olarak iki tarafında avukatları var. ...buraya kadar e, bir gariplik yok. Yalnız Münevver Karabulut'un... ...daha doğrusu Karabulut ailesinin... ...avukatı... E, ...çok garip bir savunma ve... ...bir garip durumlarda yarattı. E, o kısmı bulmaya çalışıyorum şu anda. Epey çünkü bunlar... ...uzun haberler olarak çıktılar. E, aslında... E, ...şu oldu. Neyse ismi daha sonra... ...bulurum avukatın ismini. Vazgeçtim artık. Pes ettim diyeyim. E, Garip olduğuna bir sürü soru sordu. Bir arada zaten savcılık e, işte bizim hukuk sistemimizde yoktur. Böyle çapraz sorgu soruları sormayınız falan filan yapmış. Ama evet. biz e, konu benim açımdan bu değil. Konu daha çok aslında. Rezan hep Özdemir olabilir mi? Evet evet evet. Ta kendisi. E, Rezan Bey şöyle bir soru Rezan sormuş. Hanım herhalde. Hanım pardon. E, ya ben beyefendi görmüştüm hep televizyonda o yüzden herhalde. Ben bilmiyorum beyefendi belki avukat da bilmiyorum. değişmiş olabilir geçen sürede. Onu bilmiyorum tabii. Ee, Rezan Öpözdemir sana mayasız ayininin ne olduğunu bilip bilmediğini sormuş. Eee Neyi bilip bilmediğini? Mayasız ayini. Neymiş o? Ben biliyordum Yahudi olduğum için aslında mayasız ayininin ne olduğunu. Ee, daha çok Rezan Öpez Öp Öp Özdemir'in nereden bildiği kısmı ilginç geldi bana ve konuyla nasıl bir bağlantısı olduğu. Şimdi mayasız ayin dediğimiz şey eee Yahudi karşıtlığın ya da antisemitizmin temel söylemlerinden biri. Orta çağda daha çok kullanılıyordu. Daha sonrasında bitti. E, hamursuz bayramı diye Türkçe'ye geçen Pesat diye bir bayram var. İşte Yahudilerin Mısır'dan çıkışlarını kutladıkları bir bayram. E, orta çağda 1200'lerde falan kuzey ülkelerinde özellikle e, Yahudilerin kara büyü yapmak üzere çocuk kanı kullandıkları ve e, hamursuz bayramlarında da çocukları fıçalara atarak ...kanlarını çıkarttıkları ve i̇ğneli o kanlarla... ...ekmek mi? yaptıkları. Bu kötü şöhretli iğneli fıçı... ...efsanesi değil mi? Evet. E, Ayinimiz de bu oluyor. Mayasız ayini dediğimiz ayin. E, böyle bir ayin var mı derseniz... ...benim bildiğim kadarıyla yok. Üstüne üstlük bunun e, fena halde... E, ...antisemit bir propaganda olarak kullanıldığı... ...ve dünyanın her tarafında başka hiçbir işlevi... ...olmadan <gülüyor> kullanıldığını bildiğimiz... ...bir kavram. Cem Gariboğlu ne alakası var derseniz... E, ...orasını bilmek mümkün değil ama... Ee, herhalde izan fena bir kelime olarak kullanılmayabilir burada. Çünkü e, bazen kaçıyor bir yerlere. Nereye kaçıyor bilmiyorum ama. Evet. Yani Allah hepimize akıl fikir versin demekten başka bir şey bulamıyorum şu anda. Çünkü biraz bazen zapt etmekte en kıymetli hazinemizi saklamakta Aklımızı tutmakta biraz zorluk çekebildiğimiz de oluyor. Mesela hoş bir haber de adli <gülüyor> haber verebilirim. Gene akıl durduruzun <gülüyor> itirilikte. Ya bir yandan işte demin bahsettiğimiz sanatçı açılımı devam ediyor. Ee, sanatçı açılımının davetlerinden biri de Rojda. Rojda Kürt. Kürtçe de biliyor. İşin ilginci Kürt olmasının yanında. Ee, ve üstüne üstlük e, şarkı da söylüyor. Daha da garibi üstüne üste gidip Diyarbakır'da ve festivalde şarkıda söylüyor. Hem de Kürtçe. Heval Kamuran'ı söylemiş. Doğru e, söyleyememiş olabilir mi ama ben e, eminim o doğru söylemişti. Çünkü örgüt propagandası yaptı. E, kanaat getirmiş bir savcı ve "Çağırım bir konuşalım." demiş. Yalnız Başbakan davetlisi değil mi? Aynen. Neyse ki aynı güne getirmemiş ama savcı. Yani açılım yemeği e, sanatçılarla yapılacak güne gelseydi savcının daveti. E hoş olmazdı ama aynı gün Yo, değil. Bence çok hoş olurdu. Tadından yenmezdi <gülüyor> <gülüyor> Ya yani yemek yenemeyebilirdi çünkü Beşiktaş Adliyesi'nde olduğundan yemeğe yetişemeyebilirdi Rojda. Ama şimdi neyse. Beklerlerdi canım. Efendim hukuk böyle bir şey değil mi? Verirsiniz ifadenizi sonra yemeye de gidersiniz. Ya yani bence mantıklısı budur. Ee, mezopotamya Kültür Merkezi'nin sanatçılarından biri Rojda. Ee, bu da tabii herhalde savcıyı rahatsız etmiş diye düşünmek mümkün. Neyse. Avrupa'da yani Mezopotamya örgüt... adı mı? Mesela çok sevdiği bir kelime olmayabilir belki savcının diye düşünüyorum. Evet tabi insanlığın ilk kurduğu medeniyetlerden birinin adı. Geçmişe derler efendim. İlk işte siz de söylüyorsunuz. Ee, böyle diyor ki Rojda bazı yasalar değişmediği sürece biz potansiyel suçlu gibi görüleceğiz. Bütün davalarda ifade vermeye gidiyorum. Bu kez tebligat ulaşmadığından bu şekilde gözaltına alındım. Polis de, polis de sorgulanmadım sadece mahkemeye kısa bir ifade verdim demiş. Ee, Recep Tayyip Erdoğan 160 sanatçıyla Kürt açılımı görüşecek. 20 Şubat'ta başlaması ve 3 toplantı olarak yapılması planlanan görüşmelerde Rojda'nın yanı sıra demiş Biyanet. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Yılmaz Erdoğan, Emel Sayın, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal gibi isimler davet edildi demiş. Öyle demiş. Evet. ne diyelim? Diyecek pek bir şey yok. Bu arada ılı e, su barajı oluyormuş. Başbakanımız müjdeyi verdi. Öyle mi? E, gerekli krediler çıkmış. Mer şey gerçekleşiyor muymuş peki? Ne? E, vakumlama yöntemiyle bütün su altında kalacak eserlerin gelecek nesillere <gülüyor> korunması için vakumlanarak O ne ya? Ben naylona paketlenecek. Bu orada orijinal bir plan. Vakumlanacak sonra. Ondan sonra baraj açılacak. Daha sonra gerektiğinde gelecek nesiller... Ha, gelecek nesillere madem dert gelecek nesiller düşünsün planın bu da. Torunlarımız ona sonra <gülüyor> su, suyu boşaltıp İyiymiş. paketleri açıp eski medeniyetleri... Sürpriz. ...şeylerine... Bu ciddi bir plan. Oranın bir planı yani. Yani karırsın, nelere kadirsin demek dışında diyecek pek bir şey yok. Bu arada kredi kim verdi haberde yok. Çünkü sadece başbakanın söylediği var. ...Ilusu'yla ilgili para işini hallettik... ...durmak yok, yola devam dedi... Ee, ...ama aydı. garanti değildir herhalde... ...diye düşünüyorum mesela... Çünkü ...Garanti Bankası biliyorsunuz ki... ...dünyanın en çevreci bankası... ...hatta neredeyse anti kapitalist reklam kampanyaları yapıyor... ...işte bunu biz yaptık... ...falan diye... Ee, Buzul üzerinde ayılar gösterip gözümüzün içine sokup falan. Böylesine tatlı bir banka, çevreci bonusları var falan. Vermeyecektir. 3.1 e, milyar da karı var. Bugün itibariyle açıklandı. Garanti Bankası'nın geçen yıl e, bizden söğüşlediği 3.1 milyar lira var. E, bunun bir kısmı e, artık Ilısu'da e, baraj kapısı mı olur? Yoksa baraj kapağı mı olur? Orasını bilemiyorum. Ama işte böyle yani. Merak etmeyin her şey yolunda diyebileceğimiz durum. Evet, Costa Rica'da da mutluluk endeksinde çok yüksek çıkıyormuş. Orası daha çevreci. Bir yer acaba bunda Ordu'yu 1949'dan beri lav etmiş olmasının bir payı var mı diye de sonra BBC'den ilginç bir haber vardı. Bunu da bize Semra Somersan gönderdi. Hem yeşil hem de mutlu bir ülke görüntüsü çıkıyormuş. Costa Rica'da ilginç bir şey. Bu haberin detaylarına daha sonra da bakabiliriz. Toyota araçlarında fren sistemi arızası da çıkmış. Gaz pedalının dışındaki milyonlarca aracı gaz pedalındaki arıza nedeniyle geri çekmişti. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi. Toyota yetkilileri de fren pedalına ilişkin bir başka sorun nedeniyle 400 bin hibrit aracı daha geri çekiyor. Bunu araçların arasında çok satılan Prius ya da Prius diye adlandırılan modelde varmış. Akio Toyota'da şirketin başkanı Japon usulü büyük bir saygıyla 90 derece eğilerek bir arıza duyurusu yapıyor. Prius, Prius hibrid sayı ve HS250H modeli de geri çekiliyor. 8,5 milyon aracı geri çekiyor Toyota. Bir kısmında gaz pedalı takılması yüzünden çok ciddi bir sorun var. Araba e, bazen duramıyor. Hatta bazı hikayelerde de var. E, durdurulamadığı için ölen bunu da bildiren aileler var. ya yani ölmeden önce yardım çağrısında bulunan. Bu da böyle bir sorun. Yunanistan için de bir kötü haberle bitirebiliriz bu haftayı. E, Angela Merkel Yunanistan'ın kurtarma, mali bakımdan kurtarılma planlarını, Yunanistan'ın kötü ekonomisini kurtarmayı reddetmiş. Angela Merkel böyle bir şey. Kuvvetli bir muhalefet getirmiş Yunanistan'ın kurtulması konusuna. Evet, bu haftaki haberler bu şekilde ceryan ediyor bir ara verelim ve hava durumuna, gayri resmi hava durumuna bakalım sonra da sporda konuşabiliriz. Açık gaste. Kadıoğluyla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet soğukları atlattık mı bir gayri resmi hava durumu rica edelim sizden nasıl gelecek hafta? Hmm. Vallahi pek şey gözükmüyor yani aslıyım nasıl başlasam söze. Yani çok soğuk gözükmüyor. Önümüzdeki hafta özellikle çarşamba, perşembe, İstanbul'da hava sıçaklıkları 20 derece yaklaşıyor. Nasıl ama? 20 mi? <gülüyor> <'ye> Yaklaşık evet. <gülüyor> İnanması bile güç. güç. Şimdi bu daha önce bize kar bırakan bir şey vardı. Yüksek basınç merkezi vardı. Tam Romanya, Ukrayna üzerinde oturmuştu. Şimdi tam onun olduğu yerde de bir alçak basınç merkezi oturmuş durumda. Oradaki rüzgarlar yüksek basınç merkezinde kuzeyden de sürekli. Şimdi de bu alçak basınç merkezi yüzünden güneyden sürekli bir rüzgar alıyoruz. Ve bu güneyli rüzgarlar yüzünden Ee, böyle sıcak nemli yağışlı Akdeniz'in Ege, Ege üzerine Akdeniz'den gelen sıcak nemli yağışlı bir havanın etkisinde kalıyoruz bu, bu, bu da aralıklı yağışı ve hava sıcaklıklarının normallerin çok üzerine çıkmasına neden oluyor böyle bir durum yani bu da Şubat ayında hiç beklenmedik bir durum yani çok oldukça yüksek seyrediyor hava sıcakları önümüzdeki hafta normalinden yaklaşık 10 derece fazla olacak gibi gözüküyor Evet, bu durumda bayağı inişli çıkışlı bir durum çünkü çok da önemli soğuklar da yaşadı. Hem İstanbul hem de ülkenin pek çok tarafı değil mi? E zaten işte problem yani bu şeyler iklimsel salınımlar farklılaşıyor, artıyor yani sürekli. Değişken, i̇klimsel değişkenlikle değişiklik artıyor. Daha değişken bir havayla karşı karşıyayız. Evet. Bu da işte bizim yani pek ne bileyim musun millet ne yapıyor? <gülüyor> hem yaz hem kış hepsini bir artı yaşıyor millet daha ne istiyor bilmiyorum. Yani evet, sıkılmaya da... imkan yok değil mi? Yok yani. Kar istiyorsan al sana kar, sıcak istiyorsan tamam bıktıysan kar da al sana sıcak hava. Daha ne istiyorsunuz <gülüyor> yani? Bugün hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Ee, hava sıçakta 13 derece. 10 13 14. Sabah 9 dereceydi. Deniz sıcaklığı da 9 derece. Denize girmek isteyen var mı bilmiyorum. Belli olmaz. Cumartesi günü kuvvetli rüzgarla birlikte aralıklı sağnak yağmurlu. 13 derece yine. 13-14. Yazın en düşük hava sıcaklığı yarın sabah güneş doğmadan önce 7 derece. E, bu da aynı bugün gibi bir hava yarın da devam ediyor. E, pazar günü ise yağış gündüz ara veriyor geceye kadar gece saatlerine akşam saatlerine kadar yağış yok gündüz e, parçalı bulutlu akşam saatten itibaren yağışlı. 14 dereceye çıkıyor pazar günü. En düşük sıcaklık 6 derece olacak sabahtan. Yani yine buzumuz çukru yok. Ve 14 derece miye kadar mı mi deriz? Evet 14 derece. Çıkıyor. Pazartesi günü rüzgarlar hafiflemesiyle beraber sıcaklık 11 derece düşüyor. Sabah 5 derece. Gün boyunca hava parçalı, çok bulutlu. Aralıklı sağnak yağmurlu yine. Ee, ondan sonra salı günü yağışlar duruyor. <gülüyor> salı günü 12 derece. Sabah 4 derece olacak. Sabah saatlerinde sis ve pus var. Sonradan parçalı bulutlu bir hava bekleniyor salı günü. Ve haftaya çarşamba günü 19 derece. <gülüyor> çok bulutlu. Evet. Rüzgar Lodos'tan Orta Kuvvetli Esce için sabah 8 derece olacak. Perşembe günü öğleden sonra hafif bir yağış var. 20 derece. Sabahtan 10 derece bekleniyor. Evet, bayağı bahar havası gibi bir şey gibi görünüyor. Perşembe Önümüzdeki perşembe günü 20 derece. Herhalde evet. mevsim normallerinin çok üzerinde, çok üzerinde 10, olsa gelir 10 gerek. derece üzerinde. Yani çiçek açmasın kimse. Ondan <gülüyor> sonra... Evet. Soğuk yine geri gelebilir yani bu Şubat, Mart, Nisan özellikle Mart soğuk işte bu alçak basınçtan kaynaklanan bir şey. Batı Balkanlar üzerine alçak basınç oturduğu için biliyorsunuz alçak basınç merkezinin teki rüzgarın hareketi e, bu dairesel şeklinde saat ibresinin tersi yöndedir. Yani biz alçak basınç merkezinin doğusunda olduğumuz için rüzgarı biz güneyden alıyoruz üzerimde, üzerimize doğru. Eğer bu merkezi doğuya doğru kayarsa bu sefer rüzgar kuzeye dönecek İstanbul üzerinde. Şu anda biz güneyli rüzgarın etkisi altındayız ve bu açık basınç merkezi burada durduğu sürece bize Lodos'tan, güneyden Ege, Akdeniz üzerinden sıcak, nemli havayı pompalayacak sürekli bizim üzerimize. Ve böylece mevsim normalinin çok üzerinde e, ha, hafif bir rüzgarlı da yani öyle şey de Yani temiz bir hava, sıcak, güzel bir yaz, yazdan kalma. Bir çalma diyelim, yazdan çalma bir hava var, bekleniyor. Evet, bundan sonra kar görüp görmeyeceğimizi henüz bilemiyoruz herhalde tekrar ya kar görüp e görmeyeceğimizi yani. Yani ben şimdi mevcut tahminlere baktığım zaman Şubat'ın sonuna kadar e şey var, yüksü hava gözüküyor İstanbul'da. Yani hiç. ben de Şubat hep soğuk en soğuk aydır diyerekten yapardım. Bizi de yanı, yanılttı yani. Bu zaten bu hava tahmini yapmak en tehlikeli iş. Hava ne yapacağı belli olmuyor bildiğini gördüğünüz gibi. Ee, yani evet. Şimdi bakıyorum buradan burada şey, tahminlere. Şeye kadar 27 Şubay'da kadar tahminler var şu anda ölümde. Ve mevsim normalinin üzerine gidiyor 27 Şubay'da hava sıcaklığı. E, ama tabii bu değişebilir yani bu. Genellikle 18-19 Şubat'a kadar şu anki hava tahminleri güvenilir olduğu gözüküyor. 18-19 Şubat'tan sonra bir şey var. model arasında bir bir fikir ayrılığı var. Görüş birliği yok. Yani hava tahminlerinde bu kaos tuvarı ancak bize şey yapıyor. kaos Kaotik bir hal alıyor hava tahminleri 19'undan sonra. 19'una kadar ama... Çok, yani mevsim, çok üzerinde, üzerinde evet. aralıklı, yağmurlu bir hava. Bu yağmurlar da ama e, böyle e, sel doğuracak şekilde falan değil değil mi? Yo, miktar fazla gözükmüyor. M evet. Yani miktar olarak. Şimdi esas şeyler, yani e, biz yüksek basınç merkezinin e, etkisi olduğu bölgede görünüyoruz da, bu, bu esas çephe sistemleri e, Akdeniz'den, Güneybat'tan gelip Türkiye üzerinden giriş yapıyor artık. Yani daha önceki çok soğuk havalar, kar yapan havalar kuzeyden geliyordu, kuzeybatıdan geliyordu. E şimdi güneybatıdan giriş yapıyorlar. Güneybatıdan geldiği için bu sıcak, soğuk cepheler vesaire. Yani hava sıcaklıkları yüksek, nem miktarı fazla ve yağış miktarı da fazla oluyor. İşte mesela Antalya ki ilk karşılayan bu sistemleri ilk merkez Antalya. O ilk onlar karşı, karşı karşılaşıyor. O yüzden Antalya bölgesi en çok yağışı alıyor. Mesela sistem ölerek, zayıflayarak yağışını bırakaraktan içeri doğru gidiyor. Böyle gidiyor birkaç şeydir, birkaç zamandır böyle. Ee, yani o taraflarda yine önümüzdeki birkaç gün içinde yine problemler var yani orada. Tabii problem dediğim yani işte yağış var. Problemi olup olmaması insana bağlı. Bir de yaptığınız hazırlığa bağlı orada. Bu son şeyi biliyorsunuz bu Afet Acil Yardım Başkanlığı kuruldu. Evet, burada biraz, iller, he, illerde de müdürlükler kuruldu. Şimdi bu, bunun e, nasıl e, bir e, çalışma tarzı olacağını da bize, bize birazcık izah eder misiniz? Şimdi buradaki problemi ben söylemeye çalışayım. Evet. Şimdi bu e, Türkiye işte AFAD Başbakanlığa bağlı Afet Acil Yardım Müdürlükleri şey genel işte başkanlık oldu diyelim. Afet başbakanına ama yardım başkanlığı. Başkanlığı mı? evet başbakanına bağlı ama Devlet Bakanı tarafından yönetiliyor. E iller, illerde de müdürlükleri kuruldu bunların il müdürlükleri. Hangi yani, devlet bakanlığına bağlı? İl Temel bağlı. Evet. E illerde il müdürlükleri kuruldu. Bunlar da valilere bağlı ve buradaki e, şeyleri atamaları da vali yapıyor. Hani bu yerinden yönetim falan var da Amerika'si. Evet. Şimdi bu çok yerinden bir yönetim oluyor. Vali tabii büyük şey baskı altında kalıyor şeyin nedir o? Ee, si yerel e, siyaset siyasi örgütlerin, işte mahalle örgütlerinin, il il merkezlerin, ilçe başkanlıklarının falan. Evet buraya atlan, yapılan bir sürü atamalar var Türkiye'nin her tarafından haberler geliyor şu anda. Ee, bu Antalya'daki Antalya'da da mesela e, bu biliyorsunuz bu kurtarma da bir problem yaşandı. Siyaret evet. Kurtarma da Yani oraya kımıt şey yapamadılar. Kurtaramadılar. Oranın oradaki insanlar geldiler işte. Başka yerden pot getirip şişirip kendi kendilerini kurtardı akrabaları. Ee, bu son e, sel e, felaketi diyelim. Onu evet. ondan bahsediyoruz değil evet. mi? 2 e, kişi de öldü. He evet. şimdi oradaki problem işte o, o il müdürlüklerinin hem yeni olması hem de atanan kişilerin siyasi baskılarla yani ehil olmamasına kaynaklanıyor. Yani böyle bir problemler var. Türkiye'nin birçok yerinden iyi atamalar da olduğunu görüyoruz. Birçok yerinde de problemler yaşandığı görülüyor. Çünkü valilerin ne kadar dirayetli olmasına bağlı, vali ne kadar baskaltma kalırsa o kadar ilgisiz, bilgisiz, yetkisiz birini atayabiliyor ya Antalya'da da öyle bir örnek veriliyor ama e, ne kadar doğru yanlış bilemiyorum. Ama şey var mesela şeyi çok e, duydum. E, nedir o? Tekirdağ'da mesela bir yani hiç ilgisi olmayan birini atamıştı. Hatta yani ben şimdi imam demek deyip de küçümsenek istemiyorum ama yani bir imama atadıkları söyleniyor Tekirdağ'da. İl Afet Müdürlüğü'ne. Yani Türkiye'nin birçok yerine böyle şeyler geliyor. Küçümsemekten öte zaten hani e, imamın Afet'le ilgili herhalde bir eğitimi yok. Yani hani o zaman niye beni atamıyorlar diye ben bozuluyorum. Öyle mi? Yani var öyle. afet eğitim işte öldükten sonra namaz kılıçdaki. E, tabi o da gerekli <gülüyor> ama hani <gülüyor> <Psikolojik>. <gülüyor> temel amaç bu dil gibi geldi bana. Yani evet yani, yani işin ehli olmaması yani bu bir örnek bu yani imamlar karşı saygın var yani. Bizim evet gayet tabi e, bu son derece çok... önemli bir konu. Şimdi e, ben şöyle bir şey de sormak istiyorum Miktat Bey. Yani e, afet acil yardım başkanlığı ve il afet müdürlükleri kurulmadan önceki durum neydi? Bu afet durumlarında nasıl müdahale edilmesi öngörülüyordu? Ondan önce sivil savunma vardı ondan önce. Sivil savunma. Sivil savunma arama kurtarma şeyini yapıyordu. Şimdi sivil savunma biliyorsunuz kaldırıldı. Yani o bir daire başkanlığına indirildi şimdiki kurumda. Yani orada bir bilgi birikimi falan var. Zaten şu anda şeyde çok problem yani kurumdaki birçok insan hala ne olacağını, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemiyor. Yani daha bu şey tamamlanamadı bu süreç. Ee, hala bir sıkıntı yaşanıyor. Baş, bazıları maaşını zor alıyor yani şu anda. Hala yani bu üç bir kurum birleştirildi. Biliyorsunuz işte Tay vardı, Türkiye Afet Yardım Müdürlüğü. Ee, şey vardı nedir onun? Ee, Sivil bir de Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Bunların üçü birleştirildi. Bir kurum haline getirilmeye çalışıldı. Ama bunlar da binlerce insan uzman çalışıyordu. Bunların yerine işte çok kısıtlı bir kadro ...kutulmaya çalışıldı merkezde. Diğerleri de işte kendine kurum aramakla meşgul. Ve şu anda nereden maaş alacağı da bilinmiyor çoğunun. Ee, bazıları zorlan işte böyle maliyeden zorla... ...para alınaraktan bir şekilde maaşları alınıyor. Yani bir boşluk var şu anda. Bir bilirsizlik var. Yeniden bir yapılanmaya gidiliyor ama... Evet şimdi bu Altın Saatler programında da... ...zaman zaman ele alınan bir konu. Hı. Belki bu yeni durumu da tekrar... E ele alınır o, o programlarda fakat benim e, anlamakta hala güçlük çektiğim şey bu Amerika Birleşik Devletleri'nde FEMA diye adlandırılan evet. e, kuruma benzer bir yapılanma ise değil değil değil mi? Yani çok bu yamalı bohça bir şey yani böyle evet. şey değil yani bir, bir mantığı falan yok yani mantık falan ararsan bulamazsınız onu da yeni kanunda e, ben de zaman kuruluşunda bize sortlar falan çok fikir verdik çok hatta itiraz ettik Evet. Hatta bu şey olarak çıkıyordu, e, af, acil durum yönetim başkanı diye çıkıyordu. Çok itiraz ettik, afet ve oldu. Afet kelimesi öyle geldi. Ya, afet kelimesini dahi içermiyordu yoktu, yani evet, anaplanda. Da benim büyük şeylerin zıplamalarımla olduğu hoplamalarıyla. Şey de yoktu içinde, yani nedir o? Hatta şöyle yazıyordu, afetler virgül, deprem ve acil durumlar diye geçiyordu her şey içinde. Yani her şey, kavramlar birbirine girmişti. İşte yani e, depremi göğe öne çıkaracağız diye deprem dairesi kurdular. E, şey vardı yani her afete bir daire mi kuracaksınız? Zaten diğer daireler mesela afete hazırlık dairesi, müdahale, iyileştirme daireleri. Depreme de afete müdahale edecek, deprem için de hazırlık yapacak. Bir daha deprem dairesi kurdular falan. Yani çok karman çorman dünyada bir işe benzeri yok şimdi. Şimdi işte ne yaparız buradan nasıl iyi bir şey çıkartırız diye uğraşıyorlar. Yani şimdi gene maalesef sık sık rastladığımız hatta tipik diyebileceğimiz Türkiye için durumlardan biri daha yeterince planlanmayıp arkasından şey yapılan, düzeltilmesine önce çıkarılıp kanunu ve düzenlemesine yönetmeni de çıktı mı bilmiyorum. Ondan sonra düzeltmek için çabaların gösterildiği bir gene tersine bir durum gibi gözüküyor öyle mi? Yani bu kanunu nasıl çıkardı hocam? Hiç iki üç tane işte şey var. Bu biraz problem yani. Türkiye'de bu yönetim sistemi mesela diyelim ki siz kaymakamsınız sizi merkeze alıyorlar. E, size eskiden seyir salmaya veriyorlardı. Şübe başkanı, daire başkanı. Evet. Orada sonradan da bir şey olduğu zaman da işte sizler e, kapalı, kapalı arkasında oturuyordunuz. Kanun yapıyorsunuz yani bu kanunda böyle yapıldı. Yani bize güya soruldu fikrimiz. Herkese soruldu ama hiçbirisinin ne dediğimizi anlamadılar bile. Ee, ne dediğimizi anlamadıkları gibi bir de yani şey de yok. Dinlemediler sizi. Yani bir de baktılar ki işte ortalama almaya çalıştılar. Filanca ne diyor, mem ne diyor. Orta yolu bulmaya çalıştılar. Doğruyu değil de. Böyle ortaya acayip bir şey çıktı yani. Bildiğiniz gibi değil. Yani bu işte ben dün Ankara'daydım yine. Şimdi her hafta Cuma, Perşembe Cuma Ankara'da oluyorum. Ya da Bosna ya da Makedonya'da ya da Çenevre'de bu... Evet. bir proje iki projede danışmanlık yapıyorum şu anda. Bu söylediklerim hepsini şimdi ben <gülüyor> gidip onlara Birleşmiş Milletler adına söylüyorum. Bizimgilere. Öyle. <gülüyor> Adı, adım, Adımı da Mike olarak değiştirdim. Ben diyorum Birleşmiş UNDB'den Miktat Kadıoğlu sizin diyorum sivil savunma kanununuz falan hani bunlar yeni bir kurum kurdular ama eski kanunlar hepsi duruyor ayakta. Mesela hala biliyor musunuz mesela sivil savunma sireni çalmak yasaktır mesela. Bir sel alıyor bir yerde diyelim da halka uyaracaksınız sivil salma sirenini çalamasınız. Yani bunu ilk defa sizden duymuş ve çok hayret etmiştik doğrusu. Dönüşte yeni genel müdüre söyledim ben afet şey Türkiye afet ve ağacı yardım başkanına söyledim bunu. Ne söyledi zaten adam Aa, biz şöyle böyle iyiyiz şuyuz buyuz dedim sen bunu biliyor muydun <gülüyor> bu zaman şok oldu. Yani bu kanunlar falan hep böyle yani çıkartılıyor bir şey ama bir bütün olarak ele alınmıyor yani parça bölük Bir şeyler yapılıyor güya böyle işte kervan yolda düzülür mesajı şu anda da bir şeyler düzme düzeltmeye çalışıyorlar. Durum böyle işte hocam bir arkadaştan mesaj gelmiş makine mühendisi Ertuğrul Örtürk diyor ki şu anda hava açık atasını dinliyorum diye 20 derece bulacak Şubat hava demişsiniz. Hava diyor istatistikler diyor Şubat ondan sonra diyor İstanbul'da havanın erken bahar geldiğini zaten görebilirsiniz diyor. Şu cemre olaylar herhalde. Ee, evet. Belki de Cemre olaylarıdır. Ne zaman düşecek bu Cemre hocam? Bilmiyorum ama düşüyordu bir araba. Yani Bakar bu... takip ederiz. Ama yine istatistiklere baktığımız zaman biz mesela diyelim ki 12 ayın hava sıcaklarını ortalamalarını çiziyoruz değil mi grafiksel olarak? Dibe vurduğu yer yani hava sıcaklarının dibe vurduğu ay Şubattır İstanbul'da. Yani bu böyle. Ama Şubat'ın içinde böyle birkaç gün sıcak sonra tekrar soğuk birkaç gün tekrar sıcak olduğu ...periyodlar Zaten kışın hep böyledir zaten. Kışın yani sürekli bir... ...yükselir bir altılır. Bu cephe sistemlerine... ...bağlı olarak hep değişir bu. Böyle bir durum yaşıyoruz ama... ...bunun... ...diyecek bir şey yok. Yani bu buna... ...normal bir şey. Bu yani arada bir ısınıp soğumasın. Zaten... ...ama Şubat ve Mart özellikle Mart'ta yani... ...çok kar yağışı kuvvetli olacağını... ...unutmamak lazım. Ama işte... ...bugünler böyle. Yani alatan yüksek basınç... ...değil de alçak basınç var hava açık birazcık şey ve de hava kirliliği yok yani bir de hava kirliliği problemi üstüne biniyor bu günlerde bu havanın çok yani iyi bir şey olmuyor. Şimdi gezip yürümek için iyi bir şey de vakit olması lazım biraz. Yani hocam Türkiye'nin afet durumu, biraz afet yönetim durumu, biraz afet. Şimdi ben şeyleri inceliyorum. Bu 2007 yılında e, Avrupa'dan gelmişler Güney güneye Avrupa'da ki riskleri, afet risklerini belirlemek için raporlar var şimdi. O raporlara bakıyorum ben. Türkiye'deki mesela tapla yapmışlar mesela. Bir sürü ülke var. İşte hangi afetler etkili filan. Türkiye'de olmayan afet hangi afet? Hangi afet? Kuraklık sıfır yazıyor. <gülüyor> evet. Her zaman onu da vurguluyorsunuz ve son derece önemli bir şey. Ya nasıl da bunu yabancılara bile yutturmuşlar yani. Evet, halbuki bu özellikle Doğu Akdeniz Havzası'ndaki bütün bu konuda hakemli dergilerde de görebildiğimiz kadarıyla tabii çıkan pek çok raporda Güney İspanya, Yunanistan filan da içine alan Doğu Akdeniz Havzası'nda çok ciddi bir küresel iklim değişikliğine bağlı bir kuraklıktan da bahseden çok sayıda bilimsel bilimler rapor yayınlandı son yıllarda ve gittikçe de daha fazlası yayınlanıyor ona rağmen hiç kuraklıktan bahsedilmiyor olması bunu bir afet olarak görülmemesi endişe verici yani bir... Hocam ben şimdi meteorolojik arkadaşlara konuşuyorum devre su işleri meteorolojidekilerle ya diyorlar biz yıllar işte Urfa Adana tarafına şey yapalım diyorlar bir tane kuraklık izleme ee, işte takibi memle konusunda bir pilot proje yapalım diyorlar bize diyorlar beşmetler bu projeden para aktarır mısın diyorlar bana Ya diyorum kardeşim bak bu tapoda ne diyor? Kuraklık sıfır. Sen ne diyorsun? Evet. <gülüyor> ne parası istiyorsun? Evet. <gülüyor> yani böyle Çok... bir komedi durumda. Ya kardeşim diyorum sen kuraklık yok demişsin buradan benden önce gelen arkadaşlara. Şimdi ne diyorsun bana? Kuraklık parazı projesi yapalım. Ya bir komedidir gidiyor yani. bu durumumuz ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> bu arada ben baktım tam iyi göremedim ama 27 Şubat günü. <gülüyor> i̇kinci Cemre diyor. Birinciyi yakalayamadım. Hızlı bir bakış yaptım takvime. İkinci Cemre 27 Şubat suya. Evet işte onlar işte bu böyle bu sıcak aradaki bu periyotlar onlara karşılık gelebilir doğrudur. Yani bu Şubat tabii 2 Şubat kışın ortası yani kışın ortasını geçtik. Evet kışın ortasını geçtik. Artık yavaş yavaş gidiyoruz yaza doğru. Ve işte gene diğer bazı bilimsel raporlarda da... Bu 2010 yazının çok tarihte kaydedilmiş en sıcak yazlardan biri olacağı da öngörülüyor hatta. Demek ki Şubat o yüzden çok sıcak gözüküyor bu ay. Hmm. Evet şimdi tabii Lanina etkisi de bitti sanıyorum. Evet yeni bir şey çıktı bu, bu ay bu yeni çıkacak Neyşin'in çok hafif terkisinde var o. Yeni bir şey bulundu Lanina'dan. Farklı yeni bir, bir cycle da ismi biraz bir yabancı bir isimdi ya bu Koreli. Kore, hmm. Kore ismi var içinde. Yeni bir cycle daha bulundu bu şeyler. Laninare Elinare'dan sonra. Evet. Yakında çıkar o. Ama yani mesela bu konuda yapılan bir şeyde araştırmasına göre James Hansen yazdı onu da şey diyor. 2010 yılının bir bütün olarak... ...dünyadaki en sıcak yıllardan biri olması ihtimali %50'nin üzerinde gözüküyor diye bir hesap çıkardı. Eğer bu Şubat böyle gözüktüğü gibi gider de bu değişmezse de, yani yukarıdan bir şey inmezse herhangi bir soğuk şey... ...gerçekten Şubat ayının yani en soğuk ayın çok sıcak geçmesi ortalamaları çok yükselecektir yani burada doğru. Evet tabii burada çok da tuhaf bir şey var bu iklim değişikliğine inanmayanların, inkarcıların ya da reddiyecilerin diyelim işte görüyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ne korkunç kış kıyamet oldu şeklinde hmm. ve kamuoyuna da yapılan bu enjeksiyonlarla işte köşe ısınma olsaydı bu kadar soğuk kış olur muydu filan deniyor. Hmm. Oysa mesela şöyle bir hesap Amerika'nın 48 eyaleti yani birbirine bitişik 48 eyaleti hesaplandığında yani Hawaii ve Alaska'yı çıkarırsak dünya yüz ölçümünü yüzde bir uçuğunu ne meydana getiriyor. Ama Amerikalılar genelde tabii dünyanın tamamı olarak baktıkları için kendi ülkelerine ya Amerika hmm. demek, dünya demek. Tabii tabii çok kafalı anla dünya. O zaman da kış olunca bizde demek ki kış, kış kıyamet soğuk geliyor. Dolayısıyla köysel iklim değişikliği ve köysel ısınma yok diyorlar. Falan. Böyle bir tuhaflık da var. Şimdi bu Amerika'nın doğusundaki bu kar olayı çok özel bir meteorolojik olay aslında. Yani bir bir alçak basınç merkezi düşünün böyle daire şeklinde. Karadan denize doğru esiyor. Denizden sonra tekrar karaya doğru dönüyor böyle bir evet. daire. Şimdi bura bir şey dönüyorlar. Bomba dönüyorlar. Sikronik bomba gibi bir şey. Yani bu çok soğuk olan kara havası geliyor deniz üzerine. Caklar ısınıyor, nem kazanıyor. Tekrar dönüyor, tekrar karaya. Ve böylece o Amerika'nın doğu kıyı kıyılarında böyle bir sistem oturduğu zaman görülmemiş miktarda kar yağışı oluyor. Yani bu böyle bir şey o. Orada özel bir durum var orada. Yani onu böyle şu açık televizyonu kurarsak bugün ben böyle evet. harfi üzerine onu gösteriyorum evet. çok böyle şekil net bir şekilde. Çok <gülüyor> ilginç bir durumdur o. Hazırlanalım bari o zaman. <gülüyor> evet hazırlanalım. Ben de emekli olunca geçeceğim açık TV'ye. Tamam. Anan hanım, hanım da onu okay diyor Tamam diyor, geç diyor. Da anlat bunları diye. <gülüyor> Mükemmel. Saygılarımızla. Peki çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Miktat Kadıoğluyla havadan, sudan new because of my Screaming J. Hawkins'dan dinledik. I put a spell on you. Bir standart parçayı kendine özgü bir yorumla seslendirdi. Screaming J. Hawkins. Yani haykıran J. Hawkins diyorlar. Asıl adı Jealousy Hawkins. 2000'de 12 Şubat'ta ölmüştü. 1929 doğumlu. Belki de bu şok rock diye adlandırılan, adlandırılan türün de ilk temsilcisi de sayılabilir sahnedeki son derece renkli hem kıyafet hem de gösterdiği performanslarla bir ara çok dikkati çeken bir şarkıcıydı. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık Gazete Alp Ulaga Aynaspor. Günaydın. Al Günaydın Umar Bey. Günaydın. Günaydın, Günaydın Bey. Ne konuşuyoruz? Ne yapalım? Şu e, tekme mevzuyla girelim mi yine? Tekmele kasaplar yine bir haftadır, 10 gündür konuşuluyor oldu. Evet. Eee geçen sene de böyle olmuştu. Galatasaray böyle bir kötüye gittiği dönemde yönetimden birisi çıkıp, genelde başkan oluyor galiba, Adnan Polat oluyor. İşte kasaplar, tekme atıyorlar, bize kahve tekme atıyorlar, kim oyuncularımızla katlanıyor diye, şey, varyansın ediyor. Geçen sene de aşağı yukarı, belki ilk devrenin sonu falandı. Yine aynı sözleri söylemişti Adnan Polat. Yani bunun bir kötü var hakan hakemlerden şikayette hep böyle kartoncu alıncu yapılır ya. Ya yani takım inilir. Seydar antrenör yani ben hakemler hakkında hiç konuşmam ama diye başlar ve Evet, evet. Da bütün konuşmalar öyle başlıyor ha. değil mi? Ben hakemler hakkında konuşmayı hiç sevmem. Konuşma. Dün aynısı olmuş işte. Arturlu sağlam Fenerbahçe 3-1 yendiler. Duraklama dakikalarında biraz da şanssız bir golle 3-1 oldu durum ve uzatmaya götürme şansını kaçırdılar maçın. Allah maçtan sonra ilk maçında ki, ikinci maçında ki inanılır gibi değil. Yani hani VAR tut sağlam, işte daha efendi, aklı başında teknik adam Portesi gitti. Bir anda yani onu e, sıfırlamış oldu. Hani klasik Türkiye'de bildiğimiz işte e, şikayetçi, e, ona buna laf geçiren antrenör tiplesine bölünmüş oldu. Geçmiş olsun diyorum. <gülüyor> Yani maçta ne olmuş olursa olsun. E, bu tekme kasap mevzuda biraz öyle. Yani işte bizim takıma sert oynuyorlar. Hep böyle takım yani bu şikayette bulunan yöneticinin, antrenörün takımı üst üste böyle birkaç kötü sonuç alınca, sonuçlar gelince ortaya çıkıyor. Yani iki beraberlik geliyor. Maçta da hakikaten böyle biraz daha sert bir oyun oluyor. Neyse böyle bir şikayet oluyor. Yani hakikaten o yüzden samimi mi değil mi anlayamıyorsunuz. Yani Hani lider olan takım 4 maçlık galibiyet serisinden sonra böyle bir şey söyledi, biraz daha samimiyetine inanacağım. Evet yani Oğuz Atay'ın deyimiyle bir samimiyet buhranı var galiba ortada. Ha. Maalesef evet. <gülüyor> Türk futbolundaki genel sorun. Ee, yani bu sertlik mevzunda da şimdi bunun bir iki yönü var. Yani bir küresel yönü var. Ee, dünya futbolunda FIFA yönetiyor. Ona bağlı International Board var işte futbol kurallarını koyan yani futbol kuralları kom zaten de onlar o kurallar üzerinde değişiklikler yapan ufak tefek e FIFA'da son 20 yılda Sağdaki yani kahdi sertliğin önlenmesi yolunda birtakım değişiklikler yaptı yani 1990 dünya pas öncesi başlamıştı bunlar çok yatıklıyorum işte arkadan tekmeye kırmızı kart. bu gole giden oyuncuyu yani yüzdeyüz gol boyisuna giden oyuncuyu Ee, düşüren, engelleyen oyuncuya kaleciye kırmızı kart. Kırmızı kart. Topu işte kale girmekten topu elle çıkarırsanız ona kırmızı kart. Bir takım değişiklikler yapıldı. Eee sertliğe yönelik. İşte bu sarı kartlar hani, muhtemelen 20 yıl öncesine göre daha kolay çıkıyor. Ee, ama yine bu hani sertliğe önlüyor değil yani son eee bir 2 yıl içinde de oldu. Böyle işte Beşiktaş'ta bir kötü olay oldu. 3-4 ay önce böyle ayak bacak kırmalar rakibi sakatlamalar devam ediyor yani. Çünkü bu sefer şeyden bağımsız kurallardan bağımsız olarak oyunun temposu çok hızlandı. Oyuncular artık daha güçlü ve kuvvetli. Hatta daha iri. Herhalde 40 yıl önceyle kıyaslama yapılsa 5 rakamlar oluşuyor. Ama 20 yıl önce göre bile uluslararası oyunun üst düzey liglerdeki futbolun daha hızlandığı bir gerçek. E, Müdahaleler de daha sert oluyor bu zaman. Evet, hızlanıyor ve güce de e, e, ağırlık verilen evet. E, bir bir de işte tabii hani güç dengesizliği yüzünden çok iyi takımlar var, onlar iyi oyuncuları alıyorlar. E, daha güçsüz takımlarda hani aynı teknik kapasiteli oynayamayacakları için zaman zaman daha tatlı sert oyunu tercih ediyorlar. Yani e, dünyadaki elim biraz sertliğe engelleme önünde ama tam bence kesin bir çözüm bulunmuş değil. Yani e, özellikle bu işte ayak yukarıda böyle taban kaldırarak gelen oyunculara karşı bir standart uygulama yok. Yani İspanya'da daha fazla kart gösteriyor hekimler. İngiltere'de hani biraz hakikaten bakıyorlar duruma göre. Sarı kartla geçiştirebiliyorlar. Şimdi bu dünyadaki durum. Türkiye'deki durum ise e, yani dün Ertuğrul Sağlam'ın konuşmasından da gördüğümüz gibi biz de bir Hakem sorunu var ama hakem sorununun önemli kısmı hakemlerden kaynaklanmıyor. yani Türk hakemleri çok mu iyi? Değil. Tamam. Ee, müthiş bir şikayet ve yani başarısızlığı hakemin üzerine atma, yığma e, refleksi var. Yani bu hani Yıllarda değişmedi. Bu diğer e, liglerden, diğer ülkelerdeki futboldan da biraz daha mı fazla e, oluyor hakemlerden yani, şikayet? Her ülkede konuşuluyor. Yani işte biraz... Maçta iyi sonuç alamayan, e, yani sonuçtan memnun kalmayan hakem hakkında bir velyansın ediyor. Her yerde var. Yani hatta işte zaman zaman bazı ülkelerde, mesela o sezonun bir bölümü geliyor, birkaç kulüp başkanı birden söyleniyor. Ama bu kadar hani e, televizyonda bu kadar üzünün üzerine durulsun edilsin çok zayetmiyorum ben. hani Bazen yabancı e, o, ülkelerin futbol tartışma programlarını da görüyorum. Hani bu kadar değiniyorlar belki hakem kararını ya da o maçtaki işte o sakmediğim bir bakıyorlar geçiyorlar. Ama işte böyle yanlıydı, hakem görmedi mi, rahat uydumu yatan yatağında böyle... Evet en, onun, en evet. çok örnek e, burada sivilen örnek Jose Mourinho'ydu galiba. Hakemler hakkında en fazla konuşan antrenörlerden biriydi diye aklımda kalmış ama... o Onun tarzı biraz daha değişik o çünkü polemikçi bir tip. Yani orada gazeteci olabilir... Rakip antrenör olabilir, rakip futbolcu olabilir, evet. hakem olabilir. Hatta biz bile olabiliriz. Hakkımızda Türkiye'de <gülüyor> laf ediyorlarmış. Sağa indiler mi onlar hiç bakalım falan diye. Evet. <gülüyor> yani şeyi seviyor. o e, Hem tarzı o. E, hatta taktik olarak yaptığını iddia ediyordu birçok kimse. Yani hmm. baskıyı takımın oyuncuların üzerine almak için dikkati kendi üzerine çekip evet. oyuncuların kafasını rahatlatmak diye. Kendisi böyle bir şey söylemedi ama bunu taktik olarak yaptığı söyleniyordu öyle bir tarz bırak bıraktı. E, şimdi bizdeki yani bütün şey hakem üzerine atılıyor. E, ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakemlerin işveren olduğu halde e, yani bu tür eleştiriler karşısında hakem hatası da yapmış, çok ağır hata da yapmış olabilir. Savunmuyor hakemlerini. Yani hatta işte büyük 3 büyük kulüplerden biri yüklenirse falan hakem yapacak bir şey bulamıyor belki. Orada haysiyetiyle oynanmış oluyor. İstifa, istifa ediyor. Yani bırakıyor kimliği futbol o federasyonun çıkmıyor. Yani o federasyonun gümbür demesi lazım. Tabi o da federasyonun kuruluşuyla ilgili. Işte kulüpler oy falan verdiği için. Böyle bir sistem var. Bence bu yüzden muhtemelen yani Türkiye'deki hakemler önce sahada yani sahadaki oyunculardan ve oyundan çok kendilerini korumayı düşünüyorlar. Çünkü onları koruyacak bir kurum yok ben yani ve refleks de sağdaki kararlılığında refleks işte kendilerine kalkan el kolu yapılıyor hakeme, i̇şte gözlük görmedim mi diye gözlük işte o alkış falan bu gibi e, itiraz, protestolarda hemen sarı kağıt çıkıyor işte küfür bana ee, ama e, yani küfür mesela e, yanakim diyor ki bana küfür etti? ne olduğunu bile bilmediğimiz bazı kelimeler hani Hakikaten etti mi etmedi mi Bağırdı mı sadece onu bile bilmiyoruz Hemen orada kırmızı kart çıkıyor yani Kendilerine karşı yapılan hareketlerde çok şeyler e, Katılar kart yapıştırabiliyor Ama buna karşın Tekmeler havada uçuşuyor O e, taban kaldırıp giren oyuncular Var Türkiye Ligi'nde çok var yani Özellikle böyle Topla daha fazla oynayan teknik oyuncular Bunun sıkıntısını yıllardır çekiyorlar Mesela Alex evet her yani zaman baş... olmuştur evet. yüksek teknik kapasiteye sahip oyuncuların tabi kırmızı <gülüyor> eskiden ayıcılık derlerdi buna <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alex mesela 6 yıldır Türkiye Ligi'nde oynuyor yani bu 6. sezonu bundan çok çeken bir oyuncu o çok asabi değil falan ee, idare ediyor mesela Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu öyle değil o böyle bir durum olduğunda kavga çıkarıyor üzerine evet <gülüyor> Yani şey yapamıyor. Sabırlı bir oyuncu değil. Ee, diğer takımlar işte ağırda şimdi benzer durumdan muzumuz darip. Mesela Fransız, Frank Ribery Türkiye Ligi'nde yarım sezon oynadı. Ee, ben ağırlığında memnun oldum. Çünkü belki bir sezon daha kalsa sakat e, kalacaktı yani. Evet. E, çünkü öyle oyunculara kastiye olarak sertlik uyguluyor rakipler ve hakemler mesela uyarıyor o birinci tekmede. Uyarı falan değil yani o belki doğrudan kırmızı kart olması gereken bir tekme ama işte orada federasyonun hakemlerinin arkasında olması gibi bir durum var. Bir de işte hakikaten o büyük takımlara karşı e, bazı küçük takımlara kastik, taktik olarak sertlik uyguluyor. Yani kırın bunları diye. E, yani geçen gönlüm ben, yani böyle bacaktaki e, krampon deliklerinin falan olduğu fotoğrafları gördüm. Galiba biri Galatasaray maçındandı. Yani hani o da sadece kırmızı kart da değil ııı e, Belki daha uzun süreli maç cezası falan da lazım. Yani bir tek kırmızı kartla kurtarması bile oyuncunun haklılık gibi geliyor bana. Yani şey sakatlanmadı illa maç kaçırmadı diye e, şey saldırıya maruz kıran oyuncu. E, böyle kurtarması lazım sanki diye düşünüyorum. E, yani Futbol Federasyonu'nun işte devralı hakem seminerleri var. Merkez Hakem Kurulu'nun daha doğrusu federasyona bağlı. Orada yani bu uyarıyı daha yapması ama bunun bir belki işte federasyon politikası olması lazım. Yani bir biz sağ içinde kasti tekme e, taktik olarak kısıtlı sertlik görmek istemiyoruz demesi lazım ama işte onun öbür yanında federasyonun hakemlerin arkasına durabilmesi. Çünkü böyle bir iki kırmızı kart olur. Herkes hakemlere yüklenir işte. Geçen sene olmamıştı böyle kart falan filan. Evet. Hmm. Evet bu tabii yani genel olarak e, sektörün de aleyhine olan bir şey. Çünkü teknik özellikleri yüksek olan oyuncuların e, daha çok seyirci toplaması, daha büyük ilgiyi üzerine çekmesi filan da beklenebilir. Bu da herhalde maddi karşılığı filan da daha fazla olan şeylerdir diye düşünüyorum. Evet, evet kesinlikle o da öyle. Bir de biz tabii Süper Lig maçlarını görüyoruz daha çok. Orada da haftanın işte dört maça inanıyor. Kalan beş maçı nakl yani tamamını izleyemiyoruz. Birincilikte 1. Lig'de de galiba 3 maçını haftada ama e, işte daha az görme imkanı var. E, geri kalan maçlar yok yani. Alt de pek bilmiyoruz. Orada nasıl bir e, tekme hakimiyeti var? Ne kadar sertlikle oynuyorlar? Yani, Türkiye Ligi'nin genel hüyyeti öyle çünkü sert bir oyun. Yani 20 yılda, 25 yılda buna dönüştü. Hani eee mücadeleciliği işte, zaten zeminler kötü. Birçok takım böyle kapalı çok adamlı savunma yapıp eee yani illa olmayabilir ama vücut vücuda şarjlı böyle öyle bir oyun stili benimsiyor. E, yani gelen birçok yabancı yabancınız da şaşırıyorlar yani çünkü Türkiye'ye gelirken herhalde Hollanda Ligi gibi gibi bir düşünüyorlar. Yani o seviyede seviye olabilir ama tarzlar tamamen farklı. Yani Hollanda'da açık futbol oynanır. Maç başına gol ortalaması hep 3'ün üzerindedir. Sezonun içinde de böyle 7-1, 5-4 öyle maçlara rastlarsınız. İşte şampiyon bir takım takımda 34 maçta 90 gol atar zaten. Ama Türkiye Ligi'nde öyle değil. yani Burada son yıllarda 20 golü geçen golcü bile çıkaramıyoruz. Yani gol kralları bile o civarda kalıyor. Şeylerin maçların ağırlıklı Bittiği sonuçta tek farklı galibiyetler işte böyle kıran kırana beraberlikler. Böyle bir durum var. Yani bu kalitenin çok yüksek olduğunu göstermiyor. Mücadele çok sıkı. Onu gösteriyor. Evet. Peki biraz daha e... Kış olimpiyatlarına geçelim. Kış olimpiyat. Evet. Kar geldi mi? Karlar ithal edildi mi? Ee, yani yağışında çok iyi değil ama son bir iki gündür hani şu, şu yarış yapılamayacak bu yarış yapılamayacak diye bir şey yok okumadım ve ile ilgili bu sefer hani güvenlik sorunları vesaire o tip şeyler var. İşte e, e, yani denizden şeyi sağlayamayacakları için, e, güvenliği sağlayamayacakları için şimdi işte bir güvenlik bütçesi vesaire böyle güvenlik sorunları varmış. Çünkü 2000, işte 2002'den beri yani 11 Eylül 2001'den sonra ilk yapılan böyle küresel organizasyon Salt Lake City'deki yani Utah'taki kış olimpiyatlarıydı yine Amerika'da. Ondan beri böyle bu organizasyonların, bu tip organizasyonların güvenlik bütçeleri devasa e, rakamlara ulaştı. E, yani hem daha fazla e, eleman bulundurmak gerekiyor birçok noktada ve işte bunların herhalde daha sık çalışması gerekiyor, daha vasıflı olması gerekiyor. Hatta 2004 olimpiyatlarıydı galiba komşuda yapılan Atina'da NATO'dan not, e, şey Hava Kuvvetleri desteği istemişti Yunanistan. Ha, evet, hatırladım evet, şimdi. 2004 onu. olimpiyatlarında, yani, olimpiyat süresince herhalde Yunan hava sahasının kontrolüne, NATO'nun NATO'ya bağlı uçaklar da, e, askeri uçaklar da yardımcı olmuştu. E, yani bu bu tip organizasyonların, organizasyonun bütçesi zaten büyüyor. İşte oraya katılım, oraya ilgi vesaire, onun izleniliyor ama bir yandan güvenlik sorunu da var. E, şey gibi, e, işte G-SYK. G7, G8 zirvesi falan gibi bir şeye dönüşüyor. yani Sporcular giriyor Hani seyirciler kendi anları dışında hiçbir noktaya giremiyorlar. Muhtemelen 10 yıl önce bu çok daha e, lakayt bir düzende devam ediyordu. İşte bir 96 Atlant olimpiyatlarında bir bomba olayı var. Aslında bunun e, değişmesinin önemli kilometre taşlarından biri. Orada bir bomba patlamıştı olimpiyattaki seyirci alanında. Yani Spor tesislerinin dışında. Bir TRT kameramanın da patlama sırasında çekim yapıyordu. Kalp krizi geçirip vefat etmeli. Evet, evet. Yani bu işi değiştiren dönüm noktalarından biri de o oldu. E, olimpiyatlarla ilgili ise açılış töreni tabii Kanada tarihleriyle Türkiye'yi tarih edip değişik olacak. 10 saat fark var Vancouver'la Türkiye'nin arasında. Yani Vancouver Kanada'nın batısında mesela Los Angeles'ta falan aynı saat diliminde. 10 saat farkımız var. Orada e, yerel saatle 17'de e, başlayacak açılış töreni ya da 18 mi? 18 galiba. E, Türkiye'de sabah 4'te izleniyor olabilecek. Yani yarın sabah. Evet, Türkiye açısından bir handikap e, meraklıları... E ne ölçüde var bilemiyorum ama onlar açısından bir canlı yayın izlemek isteyen meraklılar açısından bir randikap oluşturuyor. Var yani. ben zaman zaman mailler de alıyorum. Yani farklı yani kız sporlarının farklı dalları dallarının merakları var. Örneğin buz patenine hala çok ilgi duyanlar var. hani Kendi yapmış olan ya da hani kız sporlarının en estetiklerinden biri. Artistik buz pateni. sürat pateni değil tabii. Onu hala ilgiyle izleyenler var orada. Çok sevdiği sporcular olanlar var ee, orada biraz da erken saat 11 defa ama orada da şey uzun sürüyor tabii ee, yani 4 saat falan sürüyor bir seans hani bir türlü sporcuların çıktı orada öyle bir durum var ama genelde yani şeylere baktım yarışma saatlerine e, Türkiye saatiyle 21 ile işte sabah 4 arası yapılıyor birçok yarışma çünkü en erken yarışma mesela Alp Disiplini Kayak var Ee, Vancouver saatili 11'de 11 civarı başlayacak. Sabah yani. 11 işte 10 saat eklerseniz üzerine Türkiye saatili 21 eder. Akşam 9. yani Belki işte o sabah sıyasındaki yarışmaları daha e, normal bir saatte izleme imkanımız var. Ee, yani olimpiyatların bu da tabii daha başlamadan ilk bir şoku Amerika yaşadı Alp Disiplini kayakta e, en önemli isimlerden biri olması beklenen E, Lindsey Vonn var. Son iki yılın en iyi kadın kayakçısı. Alp Disiplininde. Yani özellikle iniş ve süper büyük sulonunda çok başarılıydı. Bu yıl Dünya Kupası klasmanında lider gidiyor. Son iki yılın Dünya Kupası genel klasman şampiyonu. E, bir basın toplantısı yaptı önceki gün. Meğerse bir hafta önce düşmüş ve e, kaval kemiğinden sakatlanmış. E, hala yarış parışamayacağı belli değil. yani Muhtemelen 2 belki üç altın madalya madalya ihtimali olan bir sporcu. Amerika Birleşik devletleri. Amerika daha. hatta e, bu hafta baş yani başka bir vesileyle Türk gazetelerinde bile çıktı. Amerika'nın bir numaralı spor dergisi Sports Illustrated e, kapak yaptı onu. E, geçen herde yani geçen pazartesi sayısında 4 gün önceki sayısında ya da geçen hafta sonu mu çıkıyor işte. Son sayıda e, kapakta işte böyle bir yamaçta poz vermiş. İşte bu poz seksi falan diye feminist dernekler ortalara ayağa kaldırdılar. İşte meğerse aynı pozu 92'de başka bir Amerikalı da vermiş. Bir erkek sporcu çok benzeri. Hatta kıyafetleri bile benziyor. Ama sonra ben derginin içini görmedim tabii. Türkiye gelmediği için. içinde galiba bikinli pozları varmış bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Karın üzerinde. Ve işte Amerika'da kadın sporcular ancak... ...hani seks öznesi olarak ön plana çıkarılınca... ...ilgi çekiyorlar diye... ...eleştiriler devam etti. Böyle bir şey var doğrusu... ...yani Amerika'daki işte en büyük o takım sporları... ...geçen pazar yapılan sporbol vesaire... ...yani hep erkek sporları... ...yani NBA erkek basketbolu... ...işte Amerikan futbolu erkekler oynuyor... ...bezbol... ...in erkeklere oynuyor... İşte bu okey in erkekler oynuyor... ...bir profesyonel kadınlar... ...futbolu gibi... ...basketbolu gibi var ama basketbol ligi WNBA NBA in e, alt markası pek başarılı gitmiyor. Kapanan takımlar var. E, futbol yine pek yani oradaki ismini sokır, çok ilgi çekmiyor. Öyle yani şey sporcu olmanız için çok popüler sporcu işte yılda bir olimpiyatta falan falanacaksınız. Evet. Yani. Bu arada e, hazır e, lafı geçmişken Super Bowl'da da e, Saints'in e, yani New Orleans in takımının kazanması üzerine de bir iki kelime konuşmakta yarar var herhalde. Ee, hakikaten yani e, tabii maç onların sahasında e, New Orleans'taki domda oynanmadı. Yani 6 e, yıl önce değil mi? 5,5 yıl mı oldu? 6 yıl mı oldu? Evet, 2005'ti. Beş evet. 2005 demek ki 5 yıl e, geçmiş aradan o şeyi yasakhaneye çevirmişlerdi. Değil mi Stadı? Evet. E, yani bütün şehri... E, Mahveden o katrine kasırgası yüzünden, bu döneminin yine harika miraslarından biri. E, şehrin en eski mahallelerini mahvetti bildiğim kadarıyla. yani değil mi? Evet, evet, getirdi ve pek çok insan dönemedi ve üstelik bundan da yararlanan bir takım e, neoliberal projeler hemen uygulamaya kondu. Yani üstelik, zoraki bir dönüşüm de, iyi yani mecburi kisvesi altında aslında baskı bir şey gerçekleştirmiş oldular. Neyse diyeyim kamu okullarını filan devlet okullarını da özel sektöre devrettiler. Ha falan. iyi olmuş o. İyi evet. olmuş. Bedava canım Allah Allah. Evet öyle Nerede şeyler dönelim? de yapıldı. Fakat bu hiç beklenmiyordu tabi. Bu, yani bu tip şeylere pek inanan biri sayılmam ben ama yani bir takımın şampiyonluğunun ya da performansının bütün bir şehrin ruhunu ayağa kaldırdı filan hep söylenir böyle ama Bu seferki gerçekten müthiş bir beklenmedik, fark yarattık. Herkesin de alay konusu olan bir takımmış galiba. Yani pek daha önce önemli bir başarısı falan yok. Yani favori gösterilmek şöyle dursun. Hiç büyükler arasında gösterilen bir takım olmadığı halde kazandılar. Yani çok hoş bir şey oldu aslında. Yani ben bildim bileli adını duyduğum bir takımdır. Amerikan Futbolu Ligi'nde, NFL'de ama... Yani finalini hatırlamıyorum. Zaten bu ilk şampiyonluğu. Evet. E, son yıllarda da işte ligin en iyi takımları işte Boston yöresinden New England Patriots. Işte bu finalde kaybeden Indianapolis Colts. Işte San Diego Chargers iyi. Pittsburgh Steelers yani son yılların da iyi takımları. Onlar hep. Ama bu sefer hani bir ikisi e, çok iyi değil sezon içinde. İşte Birbirini eleyenler oldu. Saints finale kadar geldi. Finalde de ben tabii Türkiye saatiyle gece yarısından sonra bir buçukta falan başlıyor. Yani ancak ilk yarısına bakabildim. Çünkü Amerikan futbolu izlemek ayrı bir dert. Yani oyunun aktif olduğu kısım, geçen gün Wall Street Journal yapmış olabilir onu. Bütün böyle bir maçta, yani saatler sürenme maçta 11 dakikaymış hareketin olduğu aksiyonu. 67 dakika oyuncular böyle hani birbirine baktıkları taktik maktik konuştukları bölüm. 67 dakika. işte, işte Arada bir şeylerin olduğu... Pompon kızların amigo kızların gözüktüğü bir bölüm var. İşte geri kalanında molalar, işte reklam araları vesaire yani saatler sürüyor o 11 dakika için. Ee, i̇lk yarısına bakabildim. Orada Colts işte 10-0'la başladı. Galiba 10 16 öndeydi ilk yarıda. Eee ve işte bu Spur Ball thing dedi. 10 farktan maçı çeviren bir ya da iki takım varmış. Yani 45 yıllık tarih. Ama Saints ikinci yarı e, hakikaten ezdi yani 31-17 bittiğine göre maç. 2. skoru 25-7. Müthiş bir ikinci yarı. Eee ve Oyun Cruzlar'a breathe tabii maçın kahramanı oldu. İki taştan pası attı ve e, işte, bitime 3,5 dakika kala falan da bir top kaptılar. 75 yardalık bir taştan yaptılar. Orada yani, Onu zaten. gördüm evet. O, sadece O bölümü gördüm tabii insanın yani o o klübün o takımın taraftarlarını herhalde sevinçten çılgına döndürecek evet, evet. bir gösteri yani bu. Metrelerce koşuyor tek başına bir adam Ve yani. Ve yani, çizgiyi bitiş, bitiş, gol alanına geldiği anda fark on, işte, bir de ekstra sayısı var. İşte 13'e çıkacak. Hani 3,5 dakikada onu kapatmak mucizenin ötesinde bir şey. E, teknik olarak hani o süre şeyi eee tümünü takım geçip iki kere taştan yapmak zorunda yani gol atmak zorunda diyelim. Amerikan futbolu jargonunda. Saints'i de şehre dönüşünde 800 bin kişi, kişi karşılamış. Okuduğum kadarıyla. Yani New Orleans'ın hususuna kadar bilmiyorum. Dehşet bir rakam. Yani bu hani e, işte New York, Los Angeles, Chicago, Boston falan gibi büyük şehirlerde, Amerikan'ın metropollerinde rastlanabilecek bir taraftar kitlesi. Ee, New Orleans hatta Katya'nın ofis bile kaybettiği söyleniyordu. Ee, yani o hani takımların tam anlamıyla barlarına basmışlar. Öyle gözüküyor. Ve takım sporlarında da New Orleans'ın hmm, başka üstü takım var mı bilmiyorum. İşte bir ara e, e, basketbol takımı ağları e, işte Hornet'ın var şu anda. Galiba NBA'de bir takımları var mı çok başarılı değiller. E, yani onu, öyle bir fazla takım olmayan bir şehir için daha da e, şey bir şey övünecek bir durum oluyor. Amerika'da işte ne bileyim çünkü büyük şeylerin bazı dallarda iki takım var. Her büyük sporda takımları var. Yani her sene biri şampiyon oluyor falan. Çok evet. Bu, yani bu New Orleans için hakikaten e, bir anlamda e, bir yeniden doğuş gibi bir şey olabilir. Orada büyük bir hareket de oldu Katrina kasırgasından sonra. Yani onun yıkımından sonra özellikle işte bu Gene üşüştüler akbabalar gibi insanlar ve hakikaten hali, hali hazırda mesela şehre dönemeyen yüz binlerce kişi var memleketlerine. Yani arabası olmayan ve yoksul olanların hepsi kaldı. bir daha artık hem çıkamadı. Orada özel polis kuvvetleri hatta NATO'dan, ama NATO diyorum yani Irak'ta görev yapan askerlere falan koruma yaptırttılar. Çok ağır şeyler yaşadı şehir yani. Amerika'nın herhalde ve dünyanın en renkli, değişik kültüre sahip ülkelerinden biri. Büyük hatalar ve hatta bazı kasıtlar sonucu yerle bir oldu. E, hatta mesela o, oradaki Katrina kasırgasının e, şey, şehri mahvedebileceğini söyleyen ve bu setten sorumlu Kişinin uyarılarını da dikkate almadıkları gibi adamı görevden almışlar filan. Böyle kepaz kepazelikler de yaşanmıştı. Evet, bir de başka yönü var. Şimdi Amerikan sporlarında çok az süremiz var ama Amerikan sporlarında son 20 yılda bu profesyonel sporların tesisleri için sanıyorum 20 milyar dolar harcanmış. Son 20, yani 90'dan bugüne kadar herhalde aşağı yukarı. Bu müthiş bir rakam yani 20 milyar dolar. Yani New Orleans'ta da galiba o stadyum şeyinde sayısında oynadığı stadyum Herhalde 90'dan sonra yapılıyor ama stada ayırdıkları parayı setlerin yenilen yenilenmesine ayırmıyorlar mesela bu süreç içinde. Evet. Ee, bu da işte Amerika'daki e, tezatlardan biri. hani Profesyonel spor tamamen bir eğlence sektörü. Bir business bir yandan da. Hani kamu yararı olduğu bu testlerin inşasında kamu yararı olduğu gayet tartışılır bir durum. Yani bunu tartışan profesörler var birkaç üniversiteden. yani işte Aslında ne şehir ekonomisini ne o ...semte bir yarar getirmediği görüşünde onlar. Ee, ama işte tabii şeyleri böyle ...büyük takım sahiplerini... E, lig başkanlarının falan... ...hiç hoşuna gitmeyen sözler bunlar. Evet ve Hı. profesyonel... ...futbolculardan e, bazıları da... ...gayet kuvvetli bir... ...tavır da kazandılar. Yani hükümetin... E, ...başkanın falan... E, ...tavrına karşı... bayağı siyasi... Direniş, aktivizm gösteren futbolcular da oldu ki hiç beklenmez yani. E, dolayısıyla e, çok önemli bir şey olarak e, görmek mümkün. Saints'in bu şeyi kazanmasını. Gerçi yani ben de karşılama gösterilerine şöyle bir göz atma fırsatı buldum. Televizyona BBC'de mi gördüm hangisini hatırlamıyorum ama. Gerçekten olağanüstüydü ve şehrin morali... Özellikle eski kesimlerin, şehrin e, morali çok e, yükselmişti. Boost edilmişti yani. Bu da hoş bir şey yani. Aslında belki e, şey bitirirken burada e, When the Saints Go March'inin çalarak da bitirmekte fayda var. Saints için. Bizlere selam olsun. E, bir selam gönderelim biz de Louis Armstrong ve arkadaşlarından çalar. Peki Alp çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Alp Ulagağlı Spor. Evet, açık gazetenin de sonuna geldik. Bu haftanın son açık gazetesi bu şekilde bitti. Özel bir durumumuz, ekleyecek bir son dakika haberi var mı abi? aslında son dakika haberi var eklenebilecek olan. E, Agossun sitesine bir sanat saldırı düzenlenmiş. E, o gün Samslı fotoğraf komik site eklendikten sonra o gün Samsta Selam olsun cümlesiyle. ya sevya terk et yazılmış ve e, yolda yeni samasların olduğu söylenmiş. Ne kadar içeici değil mi? Hmm. Olsun ben e, gene de New York Saint, e, şey New Orleans Saint'in azizlerinin zaferini kutlamaktan, ve moralimizi yüksek tutmaktan yanayım çok. Bunlar korkakça ve berbat şeyler yani. Aynen öyle. E, bu. Tanlı olduğunu düşünmek de mümkün. Çünkü Barış İçin Sanat'ın sitesine de aynı zamanda saldırı düzenlendi. Evet. Yani iyi yaptılar, cinayeti işlemekle diyorlar öyle mi? E buna gurur duyan bir kesim olduğu e, çok net. Yine dönecek olursak bu derin aile Artık fotoğraf çok net görünmeye başlanan bir durum var. Emir komuta zinciri ortaya çıkmadıkça bu işin çözülmediğini söylemişti, çözülemeyeceğini söylemişti derin aile. Hala aynı yerdeyiz herhalde. Evet can dostları derin aile. ördeyiz ama derin ailelerde hem meclis hem de bütün çeşitli kurumlarına toplumun mahkemelere, yargı organına yürütmeye de hep birlikte yüzleşmek zorundayız diyorlar. Biz de aynı kanındayız. Peki bitiriyoruz programı. Louis Armstrong ve orkestrasından ve onun sesinden When the Saints Go Margin'in bu parçayı Saints takımına da buradan selam olarak gönderiyoruz. Yeni şampiyon oldular. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saints go marching in Yes, I want to be in that number When the Saints go marching in Now with the Saints go marching by Yeah, bye I would like to hit the number the batman hall with his parents now one out of to be in that number here come some youngin' and some bone čekaste.